Elhamdülillâhillâzi hedâna lihâdâ ve mâkûnânâ nehtediyel evlân hedâna allâh ve mâ tevfî qîmâti sâmi illa billâh neqad jâed rusul rabbina bilhak sallu ala rasulina muhammed sallu alâ tabib-i kulûbina muhammed sallu alâ muhammed sallu alâ Allahu ala Şefiğden bina Muhammed Allah. Aüze bilaş semiyu alim min al-Shaytan al-Rajib. Rabb aüze bıkmın hazzat al فالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحا إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى، فتُمارونه على ما يرى. فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغى. La qadra'a min ayatı rabbihil kubra Sadakallahu'l-azim Allahümme anfa'na bil-Qur'anil azim Mabarik lena fi'ye ve alhamdülillahi rabbil alemin Astaghfirullah l-hayyal حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Bizleri bu mübarek geceye kavuşturan Allahu Teala ve teccüdz hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun. Bu gece Recep Şerifin 27. gecesidir. Şaban Şerifin 27. gecesinde de inşallah kavuşuruz. O da çok mübarek bir gecedir. Ramazan Şerifin 27. gecesi de biliyorsunuz Kadir gecesidir. Bu 27. geceler üç aylarda her birinin faziletleri vardır ancak bu mübarek gece kendisinde vakı olan Miraç mucizesinden dolayı diğerlerinden çok farklıdır Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'yı ziyaret etmiştir Onunla vasıtasız konuşmuştur Onunla görüşmüştür Allahu Teala'nın cemalini görmüştür Böyle bir gece Geceler arasında ne kadar imtiyazlıdır, ne kadar fazilete haizdir bunu anlatmak anlamak mümkün değil Hiçbir peygambere nasip olmayan bu mucize mübarek gecede kainat efendisine bahşedilmiştir mübarek gecede namaz bize farz edilmiştir mübarek gecede neler olmuştur, neler olmuştur Bak dün iki buçuk saat anlattık Ondan evvel bir buçuk saat anlattık. 3 4 saat konuştuk bugüne kadar Miraçla ilgili olarak. Bu gecede inşallah Miraç dersini bitireceğiz. Allahu Teala ve tekaddüs Hazretleri fazlı keremiyle ruhlarımıza manevi Miraç nasibi eylesin. Şimdi bu gecenin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif rivat edelim ve yapılacaklar hakkında beyan edelim sonradan kafanızda kalmaz recep Şerif Risalesi Selman-ı Farisi radıyallahu rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin çok kaynakları var burada yazmışım fi ve yevmun ve leyletün Recep-i Şerif'te bir gün ve bir gece var o gün hangi gün yarın tabi bizim millet bugüne borç tuttular Tutabilirler. Recep-i Şerif'in her günündeki oruç ne kadar faziletli olduğunu saydık evvelce. Ancak bu hadis-i şerifte varit olan Recep'te bir gün var ve leyletün bir gece var. Gece hangisi? Bu gece. Gün hangisi? Yarınki gün. Perşembeye de çatmış olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaten her hafta oruç tuttuğu gündür perşembe. Ameller Allahü Teala'ya arz olunduğu gün perşembe günüdür. Haftalık dosyalar yaptığımız amellerin Allahu Teala'ya arzı perşembe günüdür. Onun için kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem her perşembeyi oruçlu geçirirdi ki bunun hikmetini soranlara beyanında feyuhibbu yurfa amali men saim. Ameller perşembe günü Rabbimizin huzuruna arz ediliyor. Ben de istiyorum ki amelim Rabbime gösterildiği gün oruçlu olayım. Niye? Orucuma acır da diğer amellerimi de kabul buyurur diye. Zaten yarınki gün oruç kuvvetli sünnettir. Bir de 27. gün, tabi 27. günü hangi gün çatarsa çatsın, o gün farkı yoktu. Yarın Salı da olsaydı aynıydı, Çarşamba da olsaydı aynıydı. Fakat bir de Perşembe olmasında bir fazilet katılmış oluyor. Münzame <gülüyor> delkeliyim. Kim o günü oruç tutarsa, yarınki günü kim oruçla geçirirse, Vekametil kelleyle. Kim o geceyi kıyamla geçirirse bu mübarek gece inşallah ibadetle geçirilecek. Ibadetle geçirilmesi için hangi ameller yapılacak? Tabi bu hususta namazları bahsinde. 213 Recep Risalesi artık sonu kaldı. Ay da bitti ama yine almayanlar mutlaka alıp bulundursunlar. Ve okusunlar çünkü buradaki duaları ben size şimdi ezberletemem. 213. sayfada anlatılan hadis-i şerifte Efendim Recep-i şerifte bir gece var. Bu geceyi söylüyor. Yüktevü lil amili fiyahhasenatü sene ve delke li min receb Recep'in bitmesine üç kala diyor. İşte bu gece. Üç kaldı. 27 oldu. Üç gecesi kaldı. O gecede amel edene ne yazılır? 100 senenin hasenatı yazılır. Bu hadis şerifte de men, men, kâme mensahede alkelli yon ve kâme dilkelli yil. O günü oruçla geçiren gecesini bu gece önce geldi ibadetle geçiren kâne Kemen mensahme minet der mi etesenetin yarınki günün orucu eşittir 100 sene ömrün olsa her gün oruçtusan yarınki gün tek olarak ona denktir. Ve kâme e, mi etesenetin bu gece ibadetli ihya nedir? 100 sene ömrün olsa her gece teheccüd namazı ve sabaha kadar uyumadan ayakta kıyamda namaz nasip olsa bu gecenin namazda durması, ayakta bulunması aynıdır 100 seneye denktir yani ömrümüzün iki katına hemen hemen, üç katına denk bir gecedeyiz çünkü bizim ömrümüz 60-70'i geçmiyor 60-70'inde çoğu ibadetle geçmiyor 60-70 seneden toplasan insanın ibadeti 10-20 seneye Varmıyor 100 sene sırf ibadet yapmak için, adamın kaç 100 sene yaşaması lazımdır Onun için bu gece Belki eski ümmetlerden 300-500 sene yaşayanların çıkartacağı amel 100 senelik amel olabilir Onu toparlıyor bu gece Şimdi ne ameli tavsiye ediyor? Femansallığa fiyetsneten, 10 12 rekat namaz kılarsa, yekravı iküle fatiha kitap. Siz soruyorsunuz hemen, ne okuyacağız, ne okuyacağız? Her rekatta bir fatiha okuyorsunuz. O şart fatihası namaz olmaz. Ve sureteminel Kur'an, bugün sizin işinize göre, tam dişinize göre, ne biliyorsa o sureyi diyor yani. Ha, öyle bir özel sure tayin etmedi bu namazda. Siz de zaten dişinize göre inna atayna kulü vallaha'ı bulmuşsuz <gülüyor> Allah mübarek etsin Efendim bir Fatiha Bir de Sure İki rekatta bir selam verilir Salatü'l-leyl-mesnâ mesnâ Gecenin namazları ikişeride sünnet Selam vermek sünnet Gündüzün nafilelerinde dörtte selam Ve yüsellimu fi Son selamdan sonra Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Kaç kere diyecek? 100 defa. Ve estağfirullah, sonra estağfirullah, estağfirullah. Ama bir daha günahlara düşmemek üzere geçmişe pişmanlık çekerek nasuh tevbeyle "Ya Rabb'im sana döndüm." demekle şartıyla. 100 kere çiftal. Tümme yu sallii alâ nabi sallallahu aleyhi sellem. Sonra salat selam İsterseniz o salatü selamü aleyke ya Resulullah. İsterseniz Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi vesselam. Bildiğiniz salavat zikresiyle. 100 defa, 100 kere de salavat okuyorsunuz. Bunları burada bulursunuz. 213. sayfede. Ve ed'u li nefsi maşa'e min emri dünya ve ahireti. Kendisi için bu namazdan sonra istekte bulunacak. Ne isteyebilir? Diyor ki, dünyalık da isteyebilir, ahiretlik de isteyebilir. Ne isterse, istesin. Dünya içinde yani işlerinin açılması için, borcunun ödenmesi için, hayırlı evlilik için, hanımın hayırlı olması için, çocuğun hayırlı olması için, efendim, ne bileyim, arabamı istiyorsun, hayırlı bir araba nasip olsun, ne sıkıntın var, ne derdin var, hastalığın var şifası için, anan, baban, çoluğun, çocuğun, eşin, dostuna, dünyalık muratları için, Ahiret için imanlı ölmek, kabir azabından kurtulmak, sıratı geçmek, havzu kevserden içmek, cennete girmek, Allah'ın cemalini ziyaret etmek inşallah. Böyle dualar. Ve yusbihus ima imsakta da ne yapacak? Oruca niyetli kalkacak. Yani sabaha oruçluk çıkacak. Onu da şart koymuş. Sabaha da yarınki günde oruç tutarsa diyor. فَإِنَّ اللّٰهِ يَسْتَج۪يبُ دُعَهُ كُلَّهُ Allah bu kulunun yaptığı dualardan bir taneyi geri çevirmez. Tümünü kabul eder. اِلَّا يَدْعُوا ف۪ي Ancak günaha dua derse müstesna. Günaha dua derse ne diyorum sana? Adam diyor ya Rabbi piyonga çektim çıkmasını nasip eyle derse mesela. Bunu Allah kabul ederse adama bela vermiş olur onun için kabul etmez. Anladın? Bir karıya kafayı takmış. Karı da evli. Ya Rabbi bu karıyı bana nasip et. Ulan nasıl nasip <gülüyor> Karı evli ya. Allah Allah. Ne olacak şimdi? E belki kocası ölür bilmem ne. Kardeşim ölürse iddeti biterse sana helal olur ama böyle de dua olur mu ya? Böyle de dua olur mu ya? Anladın mı şimdi? Günaha dua ederse kabul. Olmaz. Ancak Günah dışında, mubah isteklerinin, meşru dileklerinin tümü kabul olur. İnşallah bu 12 rekat. Ondan sonra Yine Haberde rivayet edilmiştir. Yine bu gecede ne var? 2 rekat kılarsa 27. gece Her rekatta ne okuyacak? bir Fatiha 20 Kulüvallahat Bu da dişinize göre. Ne olacak? 40 Kulüvallahat bir şey değil. Geçen bir namaz vardı 14 rekat. Neydi o? Her rekatında 20. u adamın kolay geliyor. Bir girdi mi çıkamıyor içine dedi. Yarısında uyudum dedi ya. İhlasın sayısını kaçırttım dedi. <gülüyor> Mübarek adam. Benim de başıma geliyor tabii. insan taldırabiliyor ama şimdi bu kolay yani. İşte iki rekatta 20 20 40'ı saymak kolay. Namazı bitirdi mi ne yapacak? 10 kere salavat getirecek. Ondan sonra şu duası var. 215. sayfada dua şuradan başlıyor. 215'in sonu. Ben size şimdi bunu ezberlettiremem ki. Allahumma inni eselü ve bil kalbi hazin ya ekramin. Çok büyük bir dua. Ne dua biliyor musun? Can noktasından vuruyor. Ya Rabbi diyor senden istiyorum diyor. Neyin hürmetine istiyorum diyor o 27. gece diyor peygamberlerin efendisiyle özel bir görüşmen oldu bir halvette bulundunuz teke tek kaldınız ya diyor o halvet hürmetine diyor bu gecenin tam can damarından tutmuş Ya bu duayı da yapın bu duayı yapmazsanız bu gece ne anladınız bu gece 215. sayfenin sonunda 216'ya geçiyor hemen bizim millet ne diyor biliyor musun Sevabı neymiş diyor, oku diyor, oku diyor. Sevabı neymiş, yapalım da diyor. Hep böyle yani, hep menfaat. <gülüyor> ne var diyor sonucunda yani. Adam tarifi dinlemiyor tam. ne diyor yani. Ya mübarek, ya bir Allah rızası için bir iş yap ya. Ondan sonra Allah zayi etmez getirisi çok olur inşallah ama tamam onu da söyleyelim. O da nedir? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fe innallâhe dua. Allah duasını kabul eder. Bir. O zaten deminki namazda da vardı. Ve erhamun ida'u onun yalvarmasına, ya Rabbi demesine, çağrısına, yalvarışına, yakarışına acır. Rahmet eder ona diyor. Ve yuhyi kalbahu yawma tamudul qulub. Herkes ölürken dehşete kapıldığı zaman kelime-i tevhid okuyacak ...fırsat bulamadığı zaman... ...imanını kaybetme tehlikesiyle... ...karşılaştığı zaman... ...paniklediği zaman, ölüm meleğini gördüğünde... ...münker nekirin şu halinde... ...kalbi öldüğü zaman... ...gafil bir şekilde kaldığı zaman... ...ne cevap vereceğini şaşırdığı zaman... ...Allah onun kalbine hayat verir diyor... ...o bütün cevaplara... ...muktedir olur diyor... Son nefeste de... ...diri bir şekilde kelime-i tevhid nasip olur inşallah... Kabirde de suale cevap nasip olur inşallah. Herkesin kalbi boğazına çıktığında onunki sabit olur. Sırat'ta ayağı sabit olur, kaymaz inşallah. Dolayısıyla bu iki rekattır ama ne işler görüyor inşallah? Kaçın sayfadaymış? Recep Risalesi. Bu risaleden 215 216'ya geçiyor. Hemen o sayfada bitirmeyin. Arkada iki satır var. Duayı yarım yapmayın. Peşine duasını yapın. Türkçesini de görün. Ondan sonra, ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Recep'te bir gece var, bir de gün var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme risaletin verildiği, peygamberliğin gönderildiği gün, yarınki gündür. Yarınki günde de kainat efendisinin ibadetleri var, bu biraz size zor gelebilir. Ama biz yine rivayet edelim, belki içinizden bir amel eden çıkar. Hasan-ı Basri rahmetullah rivat ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma 27. günü Recep'in sabah namazında camiye girer ve çıkmazdı. Öğlen vaktine yakına kadar nafileye devam eder keraat vaktine kadar. Öğleni kıldıktan sonra sünneti kılar. Sünnetten sonra dört rekat kılar. Öğlen sünnetinden sonra her rekatta bir fatiha okuyacak. Güzel, kolay. Efendim bir felak, binas odayı 3 inli anzelna o da idare eder 50 kulu Allah'a dokuyacak. Ne oluyor? Tümünde 200 İhlas-ı oluyor. Sonra ikindiye kadar duaya devam ederdi. Sonra buyururdu ki hak eder hak anısına Rasulullah 27. gün böyle yapardı. Şimdi hemen ne diyor? Ne sevabı var? Ya mübarek adam diyor ki, Resulullah böyle yapardı. Onun sünneti bu. Onun yaptığını yapmaktan daha büyük amel olabilir mi? Ona benzemek, ona uymak, ona tabi olmak. Onun da sevabı aranır mı? Allah'ın rızası var. Sevgilisine benzeyenlere sevgisi var, muhabbeti var, iltifatı var inşallah. Yar günde yapılacaklar yine. 216-217'de yazılıyor. Allah-u Teala amellere muvaffak eylesin Sübhanallah Rauf tesbihi, Recep'in son 10 günlüğün tesbihi, aman yarı iki gün hiç olmazsa mutlaka 100 tane okuyun Kaç gündür yine atlattınız herhalde 10 günlük tesbihleri yarı iki günlüğün tesbihi nedir Sübhanallah Rauf, 100 tane O da yazıyor, İnşallah Efendim, oruca niyet edin Yarınki gün günahlardan sakınmaya gayret edin, haramlardan uzak durun inşallah Günümüz, gecemiz ve yarınki günümüzle Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibinin miracı hürmetine bizlere de Ruhani miraçlar nasip eder Öldüğümüz zaman ruhumuza gök kapılarını fetheder inşallah Bize de semavata yükselmeyi nasip eder inşallah Çünkü ölenlerden yükselenler var dün anlattık değil mi? Ta 7. kat semada olan ümmetleri gördü değil mi? Biz de kimin kızından aşağı demiş. Bize de Allah göz verdi, kulak verdi, el verdi, ayak verdi, kalp verdi, iman verdi elhamdülillah. Biz de yükseliriz inşallah. Allah Teala miracımızı mübarek eylesin. Şimdi, tabi bu mübarek gecenin ihyasında en mühim mesele nedir? Akşamın cemaatle kılınması, kıldık elhamdülillah. Yatsı'nın cemaatle kılınması. Sakın ha yatsı'nın cemaatini biriniz kaçırırsanız dinlediğiniz sohbet boşuna gider. Niye? Çünkü yatsı'yı cemaatle kılan yarı geceye kadar ayakta ibadet sevabı alır. Sabahı da cemaatle kılan tüm geceyi ihya sevabı alır. Bu gecenin ihya'sında bin rekat nafile kılmaktan daha önemlidir yatsı ve sabahın cemaatı. Onun için yatsı'yı cemaatle aşağıki camide de kılınıyor cemaatle değil mi? Oradaki kardeşlerimiz de orada cemaatle kılsınlar. Farzı kıldıktan sonra tabi serbestsiniz. Çünkü sünnetleri, vitiri evde tamamlamanız caizdir. Ancak cemaatı başka yerde bulamazsınız. Kaçırırsınız. Onun için cemaatle kılmadan kimse çıkmasın. Böyle bir gece yüz senelik ameli iptal etmesin. Zayi etmesin. İnşallah. Ondan sonra Yasin Şerif okursanız inşallah. Yuhan Suresi okuyabilseniz inşallah. Secde Suresi, Tebareke Suresi gibi Resulullah'ın okuduğu sureler bizim dua kitabında var. Gece okunacaklar bazı İnşallah bunlarla da amel ederseniz zaten 12 rekat namazda maşallah hem istiğfar, hem subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber hem salat selam. Çok acayip o. 100 kere o tam bir zikirleri de yaptırıyor o namaz. Böylece çok büyük meziyetler kazanırsınız inşallah. Şimdi ne anlattık? Dün gece kaldığımız noktada bazı rivayetler tabi eksik kaldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta cennete girdi dedik. Efendim Sidretü'l-Müntahadan Meva cennetine uruç etti. Ve bazı ayetler gördü. Bunlardan anlattık. Çok anlattık. İnşallah. Allah tesirini nasip eder. Enes radıyallahu anh'tan rivayet eden hadis-i şerifte buyuruyor. Nurayitu diye bi ile sema, تحت العرش 70 medine. Miraca götürüldüğüm gece arşın altında 70 tane şehir gördüm. O şehirler kullu medinetin misli dünya bu 70 marrah. Her şehir sizin dünyanızın 70 katı büyüktü. Allah'ın ne mülkü var ya. Biz bizimkiler de efendim kendilerini bir şey zannediyorlar. Amerika'yı bir şey zannediyorlar. Rusya'yı bir şey zannediyorlar. Nedir ha? Kasırga ne yaptı Amerika'yı? Ne yaptı kasırga? Allah Allah. Yüzlerce kişi kaldı selin altında. Deniz seviyesinin zaten iki metre altındaymış. Kaç gündür bağırıyorlar, bağırıyorlar. Boşaltın, boşaltın, boşaltın. Millet de boşalttı. Boşaltmayanlar stada sığındılar falan. Kasırganı ona göre program yaptılar, proje yaptılar. Kasırganın meteorolojinin tespitine göre şöyle geliyor. Ona göre oraları ayarlayalım derken kasırga yolunu değiştirdi. Hadi bakalım şimdi. Madem kumanda senin elinde, o güzergahtan yürütsene. Hortum seni mi dinler ya? Hortum seni böyle paket yapar, sarmalar gider ya. Tost olursun. Tam hamburger olursun yani Amerika işi. McDonald's gibi olursun yani böyle. Hiç yiyemiyorum onları. Ne acayip bir şey onlar ya. Ne acayip bir şey. Millet aşık onlar abi. O Amerikan malları böyle, böyle içine döndürüyorlar, kıvırtıyorlar. Öyle yapıyor Allah. Böyle alıyor içine. Ne ağaç kalıyor, ne araba kalıyor, ne köprü kalıyor, ne uzaya şey fırlatacaklamış, orası da zarar görmüş. Onu da geciktirdiler. Uzaya da gitme işini geciktirmişler falan. E hani? Gücün vardı, göstersene. Acizler ya. Ne kadar acizlik. Allah'a karşı ne güçleri var? Şu ayetlerin karşısında ne hünerleri var? Hiçbir şeyleri yok. Dünyanın diyor 70 katı Büyük bir şehir. Öyle gördüm, 70 tane şehir. Memlu eten min el-melaike. Meleklerle dolmuş taşmış. Bir tanesi 70 dünya kadar. 70 tane. Yedi kere yedi? Kırk dokuz mu? Yani dört yüz mu ediyor? Dört yüz doksan mı ediyor? Bu kadar dünya. <gülüyor> Allah'a ve yukaddisunallaha tesbih ederler Allah'ı takdis ederler zikirler ederler ve kulle fi tesbihlerin arasında şöyle dua ederler Allahum <gülüyor> mağfirli men shahid el cum'ah Allahum mağfirli men ictazal yawm el ya rabbi Cuma namazında bulunan kullarını mağfiret eyle Ya Rabbi cuma günü cuma namazı için gusül abdesti alanları da bağışla mağfiret eyle de ya o kadar melek seferber olmuş Cuma kılanlara dua ediyorlar. Cuma kuslu yapanlara dua ediyorlar. Ne büyük sünnettir cuma namazı için kusulde bulunmak. Cennetin bekçisi Rıdvan'ı gördüm. Beni görünce sevindi, merhaba etti, beni cennete koydu. Allah'ın dostlarına hazırladığı tüm nimetleri gösterdi, sahabemin derecelerini gösterdi, ırmakları gözeleri gezdirdi. Bunları dün gece anlattım. Bir ses işittim cennette. Amin, ne abi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine iman ettik diyor. Dedim, bu ses kimlerin sesidir? Ey Rıdvan. Dedi ki, bu Firavun'un büyücüleriyle eşlerinin sesidir. Firavun'un büyücüleri ne oldular? Yetmiş bin büyücü iman ettiler. Firavun onları astırdı, kestirdi biliyorsunuz, tehdit etti. Onlar da dediler, amenna rabbil alemin. Biz alemden Rabbine iman ettik. Onların cennette sesini işitti. Yine bir ses işittim, lebbeyk Allahumme lebbeyk diyor. Dedim, bu kimin sesidir? Dedi, ervaül hüccaci, hacıların ruhlarıdır. Hacca gidenlerin ruhları cennette lebbeyk'i devam ettiriyor. Öldükten sonra Tekbirler işittim Allahu Ekber, Allahu Ekber Bunlar nedir? Bunlar Allah yolunda cihad eden gazilerin Şehitlerin, tekbirlerin Tesbihler işittim Bunlar nedir? Bunlar peygamberlerin tesbihleridir Salihlerin köşklerini gördüm Allah dostlarının makamlarını gördüm Cehennem açıldı bana gösterildi kapısında ne yazıyor ve inne cehenneme le mev'idu mecmain elbette cehennem tüm kafirlerin toptan gelecekleri yerdir Allah Allah Allah bizi muhafaza eylesin cehennemi de dün anlattım size cehennemin meleği hiç yüzüne gülmedi dedim Cibril kardeşim bu kimdir dedi cehennemin bekçisi gazindir Allah onu yarattığından beri hiçbir defa gülmedi bir kişiye gülse sana gülecek Sonra gitti, selam ver dedi, bu Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem, geldi bana selam verdi, tebrik etti. Dedim bana, derekeleri göster, tabakaları göster. kendim bütün tabakalarını bana gösterdi, Allah'ın gazabı nasıl taşmış, dün anlattım size. Orada gördüklerinden birkaç tane dün geçmeyen rivadlerden, bir takım insanlar gördüm. Dilleri enselerinden çekiliyor şu enseden. En yarmışlar, dilini oradan çekip koparıyorlar. Ters arkadan. Dedim bunlar kimdir ey Cibril? Dedi: billahi Allah'ın adına yalan yere yemin edenler. Bu ne kadar var biliyor musun? Gırıla gidiyor ya. Hem de Müslümanlarda. Bizim öyle arkadaşlar var. Allah Allah. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim diye başlıyor. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki şöyle oldu, böyle olmadı. Yalan. Yalan! Bir de bakıyorsun, aslı yok. Aslı. Nasıl Kabe'nin Rabbine yemin ediyorsun da korkmuyorsun Kabe'nin Rabbi seni ne hale çevirecek ya! Yani vallahi demek de aynıdır. Billahi demek aynıdır. Tallahi demek aynıdır. Allah'a yemin olsun demek aynıdır. Bu yalan yemin et, el-yeminü'l-fâcire, ted'ud ya rabbelâkım. Memleketleri kurak, bırakır, ıssız bırakır, viran bırakır. Helak eder. Bir yalan yeminden Allah İstanbul'u batırır ya. Sakın Allah'ın adını yalana alet etmeyin. Bir takım kadınlar gördüm. Saçlarından asılmışlar. Dün gördüğü göğüslerinden ve ayaklarından idi. Saçlarından asılı kadınların kim olduğunu sordum. Namöhremlerinden örtünmeyen kadınlar. Yabancı erkeklerle Oturan, konuşan, görüşen, birlikte yiyen kadınlar. Birtakım kadınlar gördüm Elbiseleri katrandan Katran, zift Dünya ateşinde kaynayan katranı bile görüyorsunuz yol yaparlarken Bir de o cehennem ateşinin Dünyanın en şiddetli ateşi onun 70te biri O ateşten Yapılan katran onlara Giydirilecek Bu kadınlar kimler sordum? Bunlar buyurdu, naihat, ölünün arkasından sesli ağlayan kadınlar, ağıt yakan kadınlar. Bu çok var. Hele bizim memleketlerde çok var. Ağıtlar, evet sen şöyleydin, sen böyleydin, ooo, ooo, ooo, ooo. Ey anasını. Bunu mu dirilteceksin? Yok, ona da azap, sana da azap. Ya. Ağlamak serbest, sessiz. Sesli ağlamak yasak. Yaka yıpratmak yasak. Suratını tokatlamak yasak. Diz dövmek yasak. Yanağına tokat atan. Ey başıma gelen böyle. Yakasını yıpratan. Dizini döven bizden değildir. Çok tehlike. Ama Helima'nın merkep hikayesine dönmesin sonra. Çakıroğlu Helima öyle derdi yani. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi, denize düştüm hepsini unutur, boğulur derdi. Siz de şimdi vaz dinlerken iyi başınıza bir iş geldi mi? En evvel başlarsınız tokat atma suratınıza. E ne oluyor? Yapmayın. Sen bizim dayanağımızdın, sen bizim dağımızdın, sen bizim sığınağımızdın. Ey dağımız, dağımız yıkıldı, dağımız, şuyumuz, buyumuz. Melekler de ölüyor diyorlar. Sen dağ mıydın lan? Aynı hadis gördüm ha. Sen dağları mısın bunların, yıkılmışsın he diyorlar melekler. Ya adamın da bir suçu yok, adama da azap oluyor ya. Sen dağ mısın, dayanak mısın sen? Sen güçlü müydün sen, bir şey miydin sen? Sen mi koruyordun bunları diyor. Onlar orada ağladıkça melekler buna azap ediyor ya. İnsan biraz İslam'dan haberi olacak ya. Ölüsünde, doğumunda, ev, düğününde her şeyin bir usulü var ya. Haddini aştın mı günaha girdin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetten sonra ne anlattık? Sidretül Muntaha'dan sonra artık Mevla ile görüşmek üzere Hazreti Cibril'i de geride bıraktı. Hazreti Cibril daha ileri gidemeyeceğini beyan etti. Hazreti Cibril Allahu Teala'yı görmüş mü? Görmemiş. Hiçbir melek Allah Teala görmüş mü? Görmemiş. Ahirette bile görecekleri ihtilaflıdır. Cennette Müslümanların göreceği kesindir. Cinlerin göreceği ihtilaflıdır ama görecekleri daha kuvvetlidir Müslüman cinlerin. Meleklerin görüp göremeceği ihtilaflıdır. Bazı rivayetlerde Hazreti Cibril bir kere görecek ahirette de diyor. Yani Müslümana ne şeref vermiş. Bize her bayram ziyaret nasip olur cennete girersek inşallah. Daha sağlam olanlarına her cuma ziyaret var. Daha sağlam olanlarına vekramu alallah men sabah akşam Allah'ı ziyaret edecek dostlar var. Hiç Mevla'dan kapanmayacak, gizlenmeyecek, hücaplanmayacak dostlar var. Makamları amellerine göre. O zaman allah Teala'dan nida gel. Ya Cibri, Züccen Muhammeden fi nuri azameti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi benim büyüklüğümün, azametimin, kudretimin nuruna daldır. Yedi kat cema'dan sonraki Sidretül Münteha, Cennetül Mehva'dan sonra olanlara başladık. Benim azamet nuruma daldır. Resulullah bizümme zücce bî fî nûrî fî huri qî el ben öyle bir nura daldırıldım ki 70 bin perde aradan yarıldı gitti. Lejevi'a hücabın, yüz mü hücab. O 70 bin perde meleklerle arasında var. Cebrail Aleyhisselam'la arasında 70 bin perde var Allah'ın. Ya. Her bir perde diyor diğerine benzemiyor. Yani azamet perdeleri, kudret perdeleri, tecelli perdeleri. O nasıl perdesi senin salonuna astığın perde değil ya. Hiçbir perde diğerine benzemiyor. Gılzü külli hicab el fuham. vaat Bugün gördüğüm biri vaat. Her bir perdenin geçiş süresi efendim mesafesi bin sene. Yani normal vasıtalarla geçilecek olsa en hızlı araç kullanılsa bin senede bir perde ancak aşılıyor. 70 bin perde var. Bu perdeler kalksa her şey yanacak Allah'ın nurundan. Allah Teala onu koydu araya. Sonra öyle bir yere geldim ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kalemi var ya kudret kalemi levh mahfuz'a yazıyor. O kalemlerin levh-i mahfuz'da yazarken çıkardıkları sesleri işittim. Nasıl ki böyle Kamış kalem bilir misiniz? Biz kamış kalemle yazıyoruz eski şeyle. O çıt çıt çıt çıt çıt çit eder. O kalemlerin sesini işitti. O müstevaya, o mekana yükseldi. Öyle gidiyor. Allah'ın hikmeti. Orada ne gördü biliyor musun? Ta nerede ya o? Cebrail Aleyhisselam gelemedi oraya. Ya. Orada kimi gördü? Bir adam gördüm diyor, arşın nurunda kaybolmuş. Böyle, kendinden haber yok. Nura kalk olmuş. Dedim, bu bir melek midir acaba? Yok dediler. Peygamber midir? Yok dediler. Ya Cebrail Aleyhisselam gelemedi, kaldı da. Bu melek değil, peygamber değil. Ya kimdir? Buyurdular ki, ''Hâdâ racülün <gülüyor> kâne fiddünyâ lisâni uğratmûn bi وَقَلْبُهُ bil mesacit vay vay vay, biz bile olabiliriz de. var olanlar bu bir adamdır ki dili Allah'ın zikriyle yaş hiç dili durmamış devamlı zikretmiş, kalbi de camiye takılı devamlı, ezana ne kadar kaldı? hemen cami açılsa namaza gitsen böyle kulları var Allah'a benim bir dedem var Allah, hayırlı uzun ömür versen mübarek insandır hiç, dili hep böyle hiç durmuyor. 50 bin çekiyor günde. 50 bin, 100 bin. Ya. Efendi çok sevdiği bir insan. 20 sene İsmaila e Camisi'nden çıkmadı. Sonra kumruludan çıkmadı 20 sene. Hiç. Devamlı oruç. Günde bir öğün, bir tabak. Yerse yer. 30 yaşında hanımı ölmüş. Daha da evlenmedi. Sırf zikir. Hiç durmuyor zikirsiz. Gece birde teheccüde kalkıyoruz. Siz daha yatmamış oluyorsunuz o zaman. <gülüyor> sabaha kadar. Allah Allah Allah. Kaç sene? Ben bildim bilelim. Allah Allah. Hayırlı uzun haber versene inşallah. Mübarek insan. Böyle insanlar var. Böyle dostlar var. Gece sabaha kadar uyumuyorlar. Hep zikrediyorlar. Gündüz zikrediyorlar. Kalpleri camiye takılı. Hiç camiden çıkmıyorlar. Devamlı itikam yapıyorlar. Velem belivali değil, ana babasını da laf getirmemiş. Ne demek? Yanlış bir iş yaparsan adam başlar anandan babandan çıkar ha. Kimseye, kendine de sövdürmeyeceğin ana babana da söydürmeyeceğim. Velatesub bu ne buyuruyor? En büyük günahlardan biri anana babana sövmektir. Dediler Resul Allah adam anasına babasına söver mi? Dedi: baba. Adamın babasına söver, o da döner onun babasına söver. Kim kim sövdürdü babasına? Kendi sövdürmüş olur. Kendi sövmez ama sövdürtür. Anasına babasına sövdürtmemiş. Ne demek? Kimseye bir hakaret yapmamış. Bulaşmamış, Dalaşmamış. kimseden de ana babasına bir sövgü almamış. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu adamı gördü orada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor, ne meleklerin sesi gel, kaldı. Zaten ne insan var orada. Bir feza oldu o demderunuma. Ne felek var anda, ne arzu sema. Ne felek var, ne melek var, ne yer var, ne gök var. Bir açıldı bir nur. Ya. Başladı o perdelerden. Geçme. Allahu Teala'nın davetiyle. Allahu Teala Hazretleri davet ediyor. O davetle o perdeleri tek tek geçiyor. Her ses kesilince diyor bir ürperti geldi içime. Ya şimdi öyle bir hal ki kimse yok. Hisler kesildi. Duyular istop etti. Zaman kalktı, mekan kalktı. O zaman Ebu Bekri Sıddık'ın sesiyle bana seslenildi. Çünkü Ebu Bekri Sıddık mağarada arkadaşı, her yerde arkadaşı yani en çok dünyada onun sesiyle teselli olacağından. Kıf ya Muhammed. Fe inne rabbeke yusalli. Dur ya Muhammed, Rabbin salat ediyor. Subhani, Subhani, Sebegat rahmeti ala gadavi. O zaman Allahu Teala'dan aliyül A'la ve Kerimul Mevla'dan nida geldi. Her birinden geçer iyiler o emr olurdu. Ya Muhammed gel beru'' o sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlütte neler anlatıyorum? Mevlüt öyle anla değil. İşte mevlüt vazdır. Mevlütü anlatmak lazım. Mevlütte vaaz var bak. Naraları atıp duruyorlar. Hiç ne okuyan anlıyor ne dinleyen an. Gelenler bir şeker alıyor gidiyor işte. Böyle mi olması lazım yani? O i̇nsan biraz mana vermesi lazım, biraz sohbet yapması lazım, anlatması lazım. Üdünü ya gayrel beriye. Ey mahlukatın en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yaklaş. Üdünü ya Ahmet. Ey Ahmet yanaş. Üdünü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed yanaş diyor. Gel beru. Benden taraf gel. Allah mekandan münezzeh. Resulullah da mekandan çıktı. Yanaş, yanaş, yanaş. Ne anlatıyor? Rabbimiz فَسْتَوَا وَوَبِلُفُقِ الْعَلَى ثُمَّ دَنَا حَبِيبî ile allah Teala birbirine yanaştı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'ya yaklaştı fetedella allah Teala ona karşı sarktı diyor Ne demek sarktı? Nasıl gidiyor ki Rabbimiz birinci kat semaya iner Ne demek iner? Tecellisi, allah Teala mekandan münezzeh, nuru, rahmeti. Keyfiyet yok, şekil yok, suret yok, benzerlik yok. Tecellisi aşağı doğru. فَكَانَ ve كَوْسَيْنِ Burada Cebrail Aleyhisselam'la araları olduğu manasta var, Mevla ile olduğu manasta var. allah Teala ile Muhammed Mustafa'nın arasındaki mesafe sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar oldu diyor? yan yana bitişik iki yay kadar oldu diyor. Allah Allah! Geldi aklın erçin. Ev edine yahut da diyor daha da yakın oldu diyor. İki yayın yakınlığından daha da yakın oldu diyor. allah Teala mekandan münezzeh. Bu manevi yakınlıktır. Ancak Resulullah sallallahu mübarek cismi de mevzu bahis olduğundan çünkü miraca ruhuyla değil aynı zamanda ruhla birlikte bedeniyle de çıktığından onun burada farkındaysanız yanaşma, sarkma, iki yay miktarı, daha aşağı, daha yakın gibi mesafe sözcüklerini Necim Suresinde görüyoruz. Çünkü neden? Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı ruhani olsaydı bunlar söz konusu olmazdı. Beden de devrede olduğundan cismi şerifi de hazır olduğundan, ziyarette bulunduğundan bu tabirler yer alıyor. Bunlar İnce işler. Allahu Teala'nın sıfatlarına yakınlık, zatına yakınlık, zatı ile ilgili vahidiyeti ayrı, ehadiyeti ayrı sıfatları var. Allahu us lem-yelit ve lem-i'ulet ve lem iul u ne Hayat, ilim, sem iu irade sıfatlar. Bir de zatı var. allah ehad Öz zatı Pâki Sübhaneye var. Zatının külhü var. İsimlerinin, sıfatlarının tecellileri var. Onların akisleri var, yansımaları var. O kadar perdeler var hiçbirine takılmayacaksın. Ne buyuruyor? Mağaza gelbe saru ve Habibimin gözü o gece neler gördü diyor. Hiçbirine kaymadı diyor. Haddini de aşmadı. Sınırı taşmadı. O bana hedeflendi ve yol açan hiçbir şey onu benden engellemedi. O beni ziyarete öylece geldi. Huzuruna Allahu Teala Kabul ediyor. Tabi ulemanın ekserisi İmam-ı Nebevi Hazretlerine beyanı ve çile diyorlar ki Mevla Teala'nın cemalini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başının gözleriyle gördü. Çok aradı diyorlar ki işte tecelli gördü işte ruhanidir falan bazıları diyorlar ama ekseri ulemanın görüşü bizim de kabul ettiğimiz görüş Aşikare gördü Rabbul İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti. inşallah. Yani açık gözle gördü. Başındaki gözle gördü Allahü Teala. Ama tabii şimdi bu tarife sığmaz. Cennette de görülecek inşallah. E gören anlatabilecek mi? Bir şeye benzetebilecek mi? Tarif tavsiye edebilecek mi? Yok. O bir haldir, yaşanır, anlatılmaz her tarafı göz olur, bütün cüzleri göz olur, her zerresiyle Mevla'yı ziyaret eder. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapandım diyor. Secdeye kapandım, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri benimle mukaleme buyurdu. Vasıtasız konuştu. Yalnız Cibril arkadan yine destekliyor Buhari. <gülüyor> Cibril gelemedi ama dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah aleyk. Allah seni övüyor. Feşma Dinle itaat et ve la kelamu. Sakın onun kelamının heybeti seni dehşete kaptırmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın ilhamı ile Allahu Teala'yı medh ü da bulunmak üzere secdede huzurunda kapandı ve okudu, buyurdu, sözle yapılan bütün zikirler, tesbihler, ibadetler, hamdler, senalar, övgüler, sevgi, belirtmeler, ifadeleri hepsi. Namazlar, ibadetler, rükûler, secdeler, kıyamlar, bedenle yapılan bütün ibadetler. Vattayı ibadet zekatlar, sadakalar, hayırlar, haseneler haçlar, ömreler, malla yapılan bütün ibadetler lillah Allah'a mahsustur dedi. yani 3 kelimeyle hiçbir şey bırakmadı ya ettahiyyatü lillahi ve solevatu ve ne varsa sözlü fil ve kalp efendim, ve mal yönünden ne amel ediliyorsa hepsi Allah'a mahsustur allah Teala ve Hazretleri cevap buyurdu. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu Ey nebi zişan Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verirken kendi üzerine almadı sadece. Ne yaptı? Esselamu aleyna ''Selam biz peygamberler cemaatinin üzerine olsun ve alâ ibâdillâhissâlihîn'' Peygamber olmasa da Allah'ın ne kadar iyi kulu varsa hepsinin üzerine olsun. İnşallah biz de salihlerden olursak Allah'ın selamı bize de gelir. Biz de o selama dahil olanlardan oluruz. Hazreti Cibril bunu duyunca başladı kelime işadete. Ve yedi kat göklerdeki bütün melekler O'na uyarak, O'nun emriyle, O'nun nidasıyla artık ne milyarları, ne trilyarları, ne kadar sayısı, sayısını Allah bilecek kadar çok Gökler nim nimledi. hep birden, buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlü Bu kelime-i okudular Ondan sonra Rabbim bana bazı şeyler sordu. Rabbi felem Cevap verme imkanı bulamadım. Bilmiyorum soruları, cevaplarını. فَوَفَعَيَدَوْ <gülüyor> beyne كَتِفَيْيَ Şekilsiz, hudutsuz, sınırsız, kudret elini, uzuvdan münezzeh. Böyle eli var desen kafir olursun. Uzuvdan münezzeh, kudret elini diyor, benim iki omuzumun arasına koydu. فَوَجَدْتُ <gülüyor> بَرْدِهَا Kudret elinin serinliğini, soğukluğunu diyor içime kadar hissettim. Allah Allah. Ne oldu o anda? Feavrazeni ulumel evvelin ve'l Geçmişlerin, geleceklerin ne kadar ilmi varsa bir tane öğretmemiş bırakmadı. Tüm ilimleri bana öğretti. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bilmediği bir şey olabilir mi? On da diyorlar ki işte kaybı bilmez. Ya Allah bildirmezse bilmez ama bildirdi Neyi bilmez? ya e, Kur'an-ı Kerim'de diyor ben gaybı bilmem Habib'de ki ben gaybı bilmem. ama peşinden ne diyor? Ancak Rabbimin vahyettiğini bilirim diyor. O ne demektir? E, bildirdiğini bilirim. O da bildirdi. Ve allemeni ulûmen şedda Bana değişik ilimler öğretti. Üç ilimle Muhammed oldu İhya sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ilmune gaza Bir ilim öğretti bana dedi ki gizlemen şarttır. Kimseyi anlatamazsın. Bu nübüvvet ilmidir. Ilme hala en üstün peygamberlik ilmidir, hususi ilimdir. Çünkü Ebu Bekri Sıddık'a bile anlatman caiz dedi. Neden? İz alimen nûlâ ekdur âlâ gayri. Benden başka o ilmi kimsenin taşıyamayacağını bildi ve o ilim bana sır olarak verdi. Benden de söz aldı. Kimseye açıklamayacaksın. Ve غَيَّرَ نِف۪ي Bir ilim öğretti bana, bu tasavvuftur, tarikat ilmi. Birinci ilim neydi? Nübüvvet ilmi, peygamberlik ilmi. İkinci ilim, tarikat ilmi, tasavvuf ilmi. Bunu serbest bıraktı. Dedi ki, ehlini bulursan, öğretirsin, ehlini bulmazsan, gizlersin. Bunu kime öğretti? Hz. Mb. Sıddık'a öğretti, Nakşi-i Tarik oradan geliyor. Hz. Ali Efendimiz'e öğretti. Kadir'i i Tarik'ı, diğer tarikatların ekserisi ondan geliyor selman Farisi Hazreti Sıddık'tan aldı, Resulullah'tan da aldı. Bu hususi sahabeye de hususi verildi. Bu ikinci ilim. Ve ilmun emerani bitebliği ilel ammi vel min ümmeti Üçüncü ilim ise sıradan insanlar olsun, özel insanlar olsun, tüm ümmetime ulaştırmamı bana emretti. O hangi ilimdir? Şeriat ilmidir. İşte iman, namaz, oruç, had, zekat, bunları Kimseden gizlenmez. Bütün Müslümanlara öğretmemiz gereken ilimler bunlar. Tasavvuf meselesi, ehlini bulursan, davet yok. O da bir sırdır. Orada serbestlik var. Nübüvvet ilmi, Hazreti Ebû Ureyre'ye bir ilimler öğretti. İbni Abbas'a bir ilimler öğretti. İbni Abbas derdi ki, yedi kat gökler ve yerler arasında Allah'ın kazası, kaderi, emri, hükmü devran eder. Dolaşır iner. Ayeti hakkında öyle ilimler biliyorum ki şimdi onları size anlatsam dersiniz ki İbn Abbas kafir olmuş beni taştan öldürürsünüz iyisi mi kalsın dedi. Geldi de çıkıştı. Ebu Hureyre ne dedi? Radıyallahu an Hafiztu <Sessizlik> an <basis> Resulillahi ayn. Resulullah'tan iki kap doldurdum. Fema haduma fakat diyor. birini yaydım dedi. Ebu Hureyre kadar hadis rivayet eden var mı? Hem onu anlattım dedim. Ve melakar bir diğer ilim var. Felebu veses diyor onu yayacak olsam kut adel bulum gırtlak kesilir dedi. Yani onu söyleyecek olsam aklınız almaz. Sahabeye diyor ya sahabeye. Aklınız almaz dersiniz Gebure'ye yoldan çıkmış. Bunu ne yapalım? İdam edelim. Haç şey ne yaptılar hallac Mansur'u? Hazreti Hallac ne büyük evliyaydı. Enel Hak dedi. Ne dediğini anlayamadılar idamına fetva çıkarttılar. Onun için bu bu ikinci ilim de herkese anlatılacak kabilden değil. Ancak biz şeriat ilmiyle mükellefiz. Helallarla, haramlarla, emirlerle, yasaklarla daha merağı olan, daha biraz ilerisine açılır. Allah Teala yolunu açar inşallah. Manevi ilimler, ledün ilminden ilhamlar nasip eder inşallah. Tabii peygamberlik ilmi zaten Resulullah'a mahsustur onu diyor Ebu Bekri Sıddık'a bile bir şey anlatmadım diyor Ebu Bekri Sıddık'ın hafzalesi almaz diyor yani düşünsene böyle ilimlerle Resulullah'a ihya ettirir sallallahu aleyhi ve sellem o zaman buyurdu ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyur buyur ya Rabbi iste benden dedi o mübarek huzurda allah Teala ve Tekeddes Hazretleri dile benden Resulullah Efendimiz buyurdu, Ya Rabbi Sen İbrahim'i dost seçtin Ona büyük mülk verdin, Musa Aleyhisselam'la konuştun Davut Aleyhisselam'a büyük saltanat verdin Demirleri yumuşattın Dağları emrine verdin, Süleyman Aleyhisselam'a büyük mülk verdin İnsanları, cinleri, şeytanları emrine verdin Rüzgarları ona müsakkar ettin Kendisinden sonra kimseye nasip etmediğin Mülk ve hükümde hükümranlık verdin İsa'ya, Tevrat'ı, İncil'i öğrettin Alacalıları, körleri iyileştiren, senin izninle ölüleri dirilten mucizeler verdin. Onu da annesini de şeytandan muhafaza ettin. Yani bana ne veriyorsun? Ne güzel bir isteme usulü değil mi? Ne diyor? Ya Rabbi sen şu şu şu şu peygamberlere şunları verdin. Bir şey demiyor da. Ya edep biz kopartana kadar asılıyoruz. Bir şey de çıktı yani. Dua yapmayı bilmiyoruz, istemeyi bilmiyoruz, dilenmeyi bilmiyoruz. Mevla buyurdu ki, seni de sevgili seçtim, daha ne istiyorsun dedi. Allah Allah. Ben sana aşık olucak ey şerif, senin olmaz mı dualem ey latif? Ne diyor efendimize? Ben seni sevdim diyor, sana aşık oldum, senin ümmetini alemleri yarattım. Ben sana aşık olunca iki cihan senin olmaz mı diyor. Lazım olan hanenin sahibidir, bilmeyenler hanenin talibidir. Harun Reşit ne yaptı bir gün? Eşref saatine rastladı, cariyelerini topladı, dedi ki bugün dedi, içimde dedi böyle bir ferahlık var dedi, saraydan dedi, tuttuğunu sizin olacak dedi. Cariyelerde ucuzcu yani. Bir tanesi bir küpü beğenmiş orda eskiden beri kafaya takmış güzel bir küp var, sanat eseri falan. Tuttu o küpe, öbürü gitti tuttu bir halıya, öbürü gitti kilime, öbürü gitti. herkes saraydan bir şey kapıyor yani. Bir tanesi duruyor, sana ne oluyor dedi sen dur Ben inanmıyorum ki dedi tuttuğun kendinin olacağı ben. Aa bir de hakarete bak padişah, ben bir şey söylüyorum bana inanmıyorsun ben Demiyor muyum sana neyi tutarsan, gitti ciddi Eştirin üstüne tuttu. Eşin olacağım dedi yani. Ha, ne uyanık cariye görüyor musun? Öbürleri neye gitti? Bir fanusa gitti yani. Bir, bir vazoya. Bu ne yaptı? Sahibini tuttu yani. Diyor, seni dost seçtim daha ne istiyorsun? Ben senin olunca senin olmayan ne kaldı? Onun için çok ayetler nazıl oldu. O gece vasıtasız alınan vahiylerden. Ne burada sallallahu ve يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا۪يكَتُوا لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ۪ي O Allah, sana da ümmetine de salat ediyor, feyzler yağdırıyor, bereketler, rahmetler yağdırıyor, melekleriyle beraber sizi karanlıklardan nura çıkartmak için o müminlere çok acıyor. Şimdi inna lillahi ve inna Allah Teala melekleriyle birlikte o peygambere salat ediyor. Bu ayette ne buyuruyor? Ahzab suresi. O Allah size salat ediyor. Yani biz öyle bir ümmetiz ki Allah Teala Habibine tebaiyetle ona uyduğumuz için bize de salat ediyor. Allah. Böyle bir Allah Celle Celaluhu Ondan sonra Amene Rasulü'yü verdi. Amene Rasulü bu gece vasıtasız. Rabbena Rabbena Rabbena dualar. Bu gece Amene Rasulü okumayan avanak. Çok büyük kayıp da. Bu gece Amene Rasulü gecesidir. İki ayet var Bekara Suresi'nin sonunda diyor. Bir gece içinde onu okuyana yeter artar. Men karahu mafiyleyledin kefete al. Hayvandan, haşarattan, böcekten, muzurdan, zelceleden her fitneden de kafi, hatta gece namazı yerine bile geçer diyor yani amenel rasul bu okunmadan ya da sahabe-i kiram öyle buyuruyor aklı olan bir insanın bekaranın sonunu yatma, uyu okumadan uyuyacağını tahmin etmiyorum diyor aklı olan bir insan adam diyor zaten imam okudu diyor ya tamam işte ya imamın okuduğundan sana ne ne imam yedi mi sen doyuyor musun sen de okuyacaksın ya Ondan sonra ne verildi? Vesduha Vesduha'yı okudum onun için akşamda Ve lesev fe yutîke rabbüke Habibim sana bu gece Rabbin verecek de verecek ne kadar da yeter Allah'ım deyinceye kadar verecek diyor. Ne istersen ister diyor. Miraç ya Elem neşrah Leke sadrak Senin gönlünü genişletmedik mi? Ne öttürüyorsun ya? Dün öyle yapmadı adam 3 saat konuştuk Sen geldin karıştırıyorsun şu. Ve vaza ne Yükünü senden hafifletmedik mi? Hallediyan kaza zahrak. Sırtında ağır peygamberlik yükü var. Çinçin öttürüyor. Gelecek bütün hatalarını garanti bağışladım. Ağır yüklerini sırtından kaldırdım. Ve <gülüyor> refah Şanını kezik rak. Şanını yücelttim. Şanını yücelttim derken tabi burada ne işaret ediliyor? Fala azkaru illa zikir temayi. ''Ben nerede anılırsam benimle beraber sen de anılacaksın ya Muhammed.'' diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Olur mu onsuz? Dün gece yine temas ettik. Onun için ''Ve cealtu ümmeteke la tecüzü lehum hutbetun hattâ eşhedü enneke abdî ve rasul. ''Senin ümmetinin'' diyor. Hiçbir hutbesi caiz olmaz. Hiçbir namazı yerinde olmaz. Ta ki senin de benim kulum ve Resulüm olduğuna şahitlik edinceye kadar. Her hutbede ne oluyor? Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abdü ve resulü diyor hatip. Hutbede bu şehadetsiz hutbe olmaz. Namazda ettehiyyatusuz şehadetsiz ve eşhedü Muhammeden abdü ve resulü'süz namaz olmaz. Ezan eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Olmaz. Onun için şanını yücelttim. Ümmetini en hayırlı ümmet kıldım. Ümmetini adaletli ümmet kıldım. Dünyaya sonra gelenler, cennete önce girenler kıldım. Ümmetinden kalpleri, İncilleri olan hafızlar, alimler yarattım diyor. Eski ümmetlerin Tevratları, İncilleri neredeydi? Kağıttaydı. Ezberleyen ancak peygamberler. Bizim ümmetten maşallah Kur'an'ın tamamı adamın neresinde? Beyninde. Vav'unu şaşırsan düzeltir. Adam yüzüne yanlış okuyor. Bu ezberden düzeltiyor yani. Bütün Kur'an hıfzında, ezberinde. Bir de manasını bilirse, bir de amel ederse efendi hazretleri gibi bizzat yani düşünün şimdi. Bizim efendi hazretleri ne makamda bu zat? Kur'an'ın üçte birini ezberleyen diyor, nübüvvetin, vahyin üçte biri. Üçte ikisini bilen, üçte ikisi Tamamını bilip ama hem ezbere bilecek, hem manasını bilecek, hem ahkamını bilecek, hem de amel edecek, hem de ihlasıyla Allah için yapacak. Tabii böyle alim çok az. Elene, elene, elene çok az kalıyor. Diyor ki bir tek vahyin dışında, peygamberlik dışında vahyin tamamı onun içine konmuştur diyor. Bir tek peygamber değil. Ama onun varisidir, vekilidir. Böyle zatlar yarattım diyor senin ümmetinde. Bunlar olmasa ne olacak halimiz? Onların hürmetine yağdırılıyoruz, yediriliyoruz, içiriliyoruz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Himmetlerin üzerimize daim eylesin. Allah hayırlı uzun ömür versin. Başımıza eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Seni yaratılışta peygamberlerin ilki yaptım. Dünya'ya gönderilişte sonu yaptım. Sana hiçbir peygambere vermediğim Seb'ül-Methani'yi verdim. Nedir Seb'ül-Methani? Fatiha-i Şerife. Tekrarlanan yedi ahat. Fatiha-i Şerife'nin yedi ahati vardır. Fatiha dışındaki bütün Kur'an Fatih ile Fatiha ile tartılsa Yedi Kur'an'dan ağır geliyor. Her bir ayeti bir Kur'an'dan ağır geliyor. Fatiha'yı çıkardığın zaman. Öyle bir Fatiha verdi bize her Müslüman da biliyor onu değil mi? Allah'ım hikmeti. Ne kadar kolay etti onu. Herkes biliyor Hiçbir peygamber efendim. Sana Kevser'i verdim. Havzu Kevser'i. Şefaat makamı verdim. 8 hisse verdim. İslam. Hicret, cihat, namaz, sadaka, oruç. Emri bil maruf, iyiliği emretmek. Nehya'l-münker, kötülükten nehyetmek. Yani insanlara Vazetmek, etmek, iyilikleri duyurmak, kötülüklerden engellemeye çalışmak. Bunlar sekiz hisse. Allah sekiz hisseden de bizi hissedar eylesin. Amin. Amin. Gökleri yerleri yarattığım günde, inni yubnukalak dus semawati vel arda faraztu aleike salaten faqum biha ummetuke. Bak bak bak bak. Biz daha yeni yarattık. Ben 41 oldum, sen 30 oldun, o 50 neyse. Ben gökleri yerleri yarattığım günde sana ve ümmetine 50 vakit namazı farz kıldım diyor. Daha yeni değil bu farz. Miraç gecesi olmadı. Miraç gecesi bildirimi yapıldı. Miraç gecesi farz olmadı. Miraç gecesi farziyet bildirildi. Mükellefiyet yüklendi. Ne zaman farz edilmiş bize bu? Gökleri yerleri yarattığı günde. Sen de ümmetinde bu namazları yerine getir. Ondan sonra... Düşmanının kol, kol, kalbine bir aylık yoldan korku saldım. Hiçbir peygambere helal etmedim. Ganimetleri sana helal ettim. İslam devleti ganimetlerle çok güçlendi. Eski ümmetlerin namazını ancak camilerde kabul ederdim. Abdestlerini ancak suyla kabul ederdim. Senin ümmetine bütün dünyayı mescit yaptım. Nerede olsa kılar. Su yoksa da toprağa tahur yaptım. Teyemmümlen abdestini alır. Allah Allah. Ne kolaylıklar. Sana... En camiyetli kelimeler Efendim Hadis-i şerifler Vahyin Kur'an'dan sonra iki misli vahiy Hadis-i şeriflerle Bunları verdim Saydı saydı saydı saydı Ağır yüklerinizi kaldırdım Eski ümmetlerde Ne ağır yükler Bir yerin elbisenin bir yerine pislik değse Yıkanmakla temiz olmuyor orayı makasla Kesecekti Bizim ümmetten asıl ne değerse değsin. Üç su yıka şartla gitse. Ne kolaylık. Eski ümmetlerde tövbesi kabul olmak için kendini öldürme şartı vardı ya. Ondan sonra nereyle günah ettin? Elinle günah ettin. Onu kesme şartı vardı bazı ümmetlerde. Kesecekse. Ne olacaktı bizim halimiz? Bizim tövbe nasıl? Otur seccade de estağfurullah de. Onu da demiyor. Onu da dese yarın yine dönüyor. Ne yapacağız? ne kolay. Ettik. Cünüplükten yıkanmak 7 suydu. 7 su. Bizde kaç su? Farz bir su. İkincisi sünnet, 3'ü ikmali sünnet. Yani farziyetini cünüplükten çıkmak için birer kere de su değse cünüplükten çıkarsın. Eski sünnette 7 su şarttı. Ondan sonra. İdrar değen yere. Yani çok zor teklifler. Senin ümmetine şöyle kolaylıklar saydı, saydı, saydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, razı oldum ya Rabbi, tamam dedi. Ve, Uribat aleyye ümmeti, bütün ümmetim bana o gece gösterildi diyor. Biz de gösterildik. Tabiler medfelem yekver aleyhe tabu Ne uyanlar ne uyulanlar, ne imamlar ne cemaatler, ne şeyhler ne mürütler, ne hocalar ne cemaatler. Hiçbir tane ümmetim gizli kalmadı. Hepsini tek tek gördüm diyor. Allah Allah Allah Allah. Bizde görülenlerdeniz inşallah. Ona arz edilen ümmetlerindeniz inşallah. Bütün ümmetlerimi mi diyor? Babalarının adıyla sayarım diyor ya. Allah Allah. Babalarının adıyla Sülalelerine sayarım diyor. Bir şey bırakmadı, öğretmedi ilim. Hepimizi tanıyordu elhamdülillah. Biz onu göremediksek de o bizi gördü elhamdülillah. Ya yani Allah yolundan ayırmasın. Şefaatine nail etsin. Ve ümmetinden şirk dışındaki bütün büyük günahları bağışlayacağını söz verdi. Diyor. Bütün büyük günahlar, yani şirk dışında ne hangi günah olursa olsun, imansızlık dışında Allah Teala hepsini bağışlayabilir ve ve tevbeyle bağışlar. Hatta adam öldürmek, adam öldürmekten büyük günah olur mu ya? Ama tevbe etse Allah onu da bağışlayabilir. Sen dersin ki ya bunun da tevbesi olur mu? Adam 99 adam öldürdü de 100. de fetva sordur alime. Al olur muyum? Olmazsın dedi. Al seni de öldüreyim dedi. Yüz. 99 imamesiyle etti. Yüz. Ya. Buhari hadisi bu. Buhari. Ondan sonra ne yaptı? Gitti bir 101. halime. Yani bir halime daha git. Dedi bak birine sordum tevben var mı? Dedi ki senin tevben kabul olmaz. Onu da öldürdüm dedi. Etti. Yüz. Sen de doğru cevap ver dedi yani. 101 olmayasın. O da düşündü taşındı. Ne edeceğim? dedi şurada Allah'ın bir dostları var o tarafa doğru gidersen onların arasında tövbe edersen umulur dedi ne yapsın geçiştirdi yani vaziyeti kurtardı dedi neyse sen yaşa dedi sen sen yaşa bana bir yol gösterdin dedi oradan çıktı giderken ölüm meleği geldi eceli geldi yolda rahmet melekleriyle azap melekleri geldiler rahmet melekleri diyorlar ki bu tövbe etmeye gidiyordu bunu biz cennete alacağız aa Azap melekleri gel. Ne cennet dedi? Yüz kişi öldürmüş. Bunun cennette ne işi var? Melekler anlaşamıyor. Tutuştular. Allah bir melek gönderdi, hakem olsun. Durum bakalım, işi fasl edelim. Ne olsun? Gideceği yerden çıktığı yerin arasını ölçün, nereye yakınsa oranlı olsun. Fawujide ilaha da akrabe bişibrin fahu firalehu. Bir ölçtüler, günah işlediği yerden tevbe etmek Allah dostlarının arasına işte böyle cemaatlara sohbetlere bir Allah dostlarının zikir yaptığı yere gidiyordu. Orada tevbe edecek. Oraya bir karış yakın bulundu, affedildi. Hatta bir rivayet oraya bir karış uzak öbür tarafa yakındı. Ev hallahu ilâdiyen ve Allah lastik gibi toprakları çekti, çıktığı yola vahyetti ki sen biraz yaklaş, uzaklaş, gittiği yere toprağa vahyetti, sen biraz yaklaş şöyle, biraz çekici. Melekler ölçene kadar toprak zaten yerine geldi ya. Yani. Allah adamı kurtarmak isterse şirk dışında bütün günahları bağışlayacak söz verin. Habibim ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetinden ümmetinden bir iyilik yapma niyet etse, yapamazsa, muvaffak olamasa yapmış gibi yazarım. Yaparsa en az biri 10 yazarım. Vallahi Allah bilir. Niyeti ihlasına göre 100, 700 kat kat bir gayri hesap yazarım. Ümmetinden biri bir kötülük yapma niyet etse, Mesela bu gece içki içmek istese Allah muhafaza zina etmeye karar verse Bir plan yapsa Yapamasa ona yazmam dedi. Yaparsa Bire bir yazarım İki bile yazmam Tevbe ederse Onu da silerim Tevbe de sebat ederse sevaba çeviririm diyor. Allah Allah Daha ne yapacak ya Bu Allah'la geçinemeyen Cehennemde uğraşacak bir Gel buyur kolayla bak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok müjdeler verdi çok, çok çok çok Neler gösterdi neler gösterdi Hatta diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir millete Millet bana gösterildi Kıldan ayakkabı yapmışlar Kıllardan yani tüylerden Koyun tüylerinden ayakkabı yapmışlar Yüzleri Enli Gözleri küçük Sanki iğneyle böyle dikilmiş gibi gözleri Moğol, Moğol, Tatar Moğollar var ya onlar bana gösterildi diyor ve ümmetimin benden sonra onlardan neler çekeceği bana onlardan neler çekeceği bana gösterildi diyor biliyorsunuz Hülakü Bağdat'ı ne yaptı bir milyondan fazla Müslümanı bütün Dicle'ye akıttı yani Dicle bütün kan arttı. bütün kitapları, ilimleri ne o Moğol Tatar baskını var ya, işte alemini ne hale getirdi ya? Ümmet neler çekti, ne alimler, ne velil hep öyle kaçtılar. Mevlana babası, mevlanalar bütün alimler hep öyle kaçtılar. O Moğol Tatar şeyinden. Bir, Resulullah diyor, o gece bana bu da gösterildi diyor. Onların neler, ümmetimin neler çekeceği o gözü, küçük gözlü Moğollardan hülakü var ya, o bela. Hepsi bana gösterildi. Ve Rabbimi ziyaret ederken bir bulut kaplamıştı. Beni o bulut üzerimden açıldı. Ve süratlice e, müsaade aldım. Geri çekildim. Ziyaret tamamlandı. Bu arada neler konuşuldu? Fevha ile abdi ma kuluna Kuluna vahyettiklerini vahyetti diyor. Biz buradaki vahiylerden birkaçını size duyurabiliyoruz. O arada bu yetmiş bin kelam ettiler, yetmiş bin kelam, bunlar nerelerde, işte Resulullah'ın bu kadar hadisleri var, yüz binlerce, milyonlarca, bütün bunlar Allah'ın vahiyleridir. Şimdi, dün bana buraya Süleyman Ateş'in bir yazısını göndermiş, cemaatten birisi, orada yazıyor, ne diyor, ya diyor, Hala bekliyorlar. İsa inecek, Mehdi gelecek diyor. Yüzlerce senedir bekliyorlar. Gelmedi diyor. Gelmez diyor kardeşim diyor. Gelmez diyor ya. Allah Allah. Diyanet işleri yapmış adam. Nasıl böyle görüyor musun? Hadisleri inkar ediyor. Gelmez diyor. O sırada kıvırmış. Gelse de diyor fayda etmez diyor bu sefer. Hiçbir ilim adamının konuşacağı alap mı bu şimdi? E ee, Peki sen bu lafı diyorsun. Bunu kim haber verdi bize geleceğini? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar hadis-i şerif var, o zaman yüzlerce senedir diyor, bekliyorlar, bekliyorlar, gelmiyor, gelmez diyor, bir bu kadar daha beklesen gelmez, o zaman gelmiyor, şimdilik gelmedi diye, sen diyeceksin o zaman kıyameti de bekliyorlar, bekle diyor, kopmaz mı diyeceksin yani, ne anladık senin din inancından, ne anladık senin Rasulullah'a imanından, hadislere itikadından, Allah ne vahiyler yaptım diyor, bütün hadisleri etti Habibine, Resulullah bilmez mi İsa ineceğini, Hazreti Metin çıkacağını, kıyamete yakın neler olacağını, kıyamet alametleri, saymadı mı? Neyle saydı? Hep Miraç Gecesi aldı bu vahiyleri. Neler anlattı ondan sonra? Vefatına kadar bir şey gizli bırakmadı ya. Bir gün sabah namazında hutbeye çıktı. Öğlene kadar buyurdu. Öğlende indi namazı kıldırdı, çıktı. İkin diye kadar buyurdu. İkindiği kıldırdı çıktı, akşam güneş batana kadar diyor, kıyamete kadar olacak bir şey gizli kalmadı. Hepsini sahabe anlattı ya. O onu ezberledi, o onu ezberledi tabi o kadar sahabe. Bir Ebu Hureyre var maşallah. Hepsini ezberler. Bir kere dedi Ebu Hureyre ki, Hanginiz dedi cübbesini serecek bir tüküreyim de dedi, bir daha unutmasın duyduğunu dedi. Ebu Hureyre çabuk davrandı, serdi Resulullah mübarek tükürdü onu. Sıvandı giydi, daha ondan sonra diyor, unutmak diye bir şey bilmiyorum, unutmak nasıl oluyor acaba? Kaç cilt kitaplık, hadis tıfaati var, yazmamış hiç, not bile yok. Altı ay sonra deniyorlardı, vavu bile şaşmıyordu, okuyordu yine. Bir yerde kitap da yok. Allah öyle ümmet verdi ona, öyle ashab verdi ona, hadisleri öyle muhafaza ettiler, bize kadar bu dini getirdiler elhamdülillah. Ne vahiyler aldı o gece. Bunun üzerine diyor, 7. kat semada kim vardı? İbrahim Aleyhisselam'a döndüm. Selam, merhaba. selam. Hiç çit yok. Geçtik diyor. 6. kat semada kim vardı? Musa Aleyhisselam'a geldim. O size ne güzel sahibinizdi diyor. Dedi ki, "Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Rabbim sana ve ümmetine ne farz etti?" Dedim ki bana ve ümmetime elli vakit namaz farz et her gün ve gecede. O İrçayla Arapı kefes elü takvi. Ben senden evvel çok tecrübeler yaşadım dedi. Ben bu İsrail ollar ile canım çıktı neler çektim dedi. Git Rabbinden e, dilek ümmetine hafiflik yapsın çünkü senin ümmetin buna dayanamaz. Senin benim ümmetim dedi hep zayıfladılar terk ettiler namazı, ibadeti bıraktılar, senin ümmetinin cismi daha zayıf, bedeni zayıf, kalbi zayıf, gözü zayıf, kulağı zayıf, senin ümmetin ne anlar dedi bu bu yükten nasıl yapsam hemen diyor, Cebrail aleyhisselam yanımda, istişare yapıyorum diyor bu nedir bu teklif yani, biz şimdi Mevla'nın huzurundan ayrıldık, geri gideceğiz, bu nasıl iştir bu Hazreti Cibril dedi ki ne an dedi, bu olur dedi, bu yani Uygun bir talerttir dedi. İyi o zaman gidelim dedi ya. Bir daha diyor Rabbimle görüştüğüm makama geldim. O bulut yine peyda oldu. Sidretül müteadek makamda. Secdeye kapandım. Dedim ya Rabbi hafif an ümmet. Ümmetim çok zayıf ya Rabbi. Ne olur hafiflet ya Rabbi dedim. <gülüyor> Ümmetlerin en zayıfı benim ümmetim ya Rabbi. Ve zâtu allah Teala burada. Beş indirdim dedi. Kırk beş. Bulut açıldı diyor. Bulut açılınca görüşme bitti yani. Hemen çekildim, yine İbrahim aleyhisselam, selam aleyküm selam, o duruyor yedici kaç semada, beyt Mamur'a dayanmış mübarek. Onda bir şey yok, Musa Aleyhisselam iniyoruz, ne durum var dedi, beş indir, ya <gülüyor> dedi beşten ne olur dedi, kırk beşi kılar mı bunlar dedi ya, mümkün değil kılmaz bunlar kırk beşini. Sen ne olur, git yine hafiflik içti. Işte. Allah Allah, Musa aleyhisselam da işi diyor, Resulullah nasıl ki Mevla ile görüşürken, Mevla sordu ona elinde ne var ya Musa, o da başladı anlatmaya. ''Bu benim değneğimdir, iyi asa'ya tevekküle aleyha, ona dayanırım ve bir i alâ bir koyunlarıma yaprak koparırım ve liyefiyam ağrı, neler, işler görürüm, şudur budur.'' Mevla diyor elinde ne var, o niye yaradığını anlatıyor. Dediler. <gülüyor> Musa aleyhisselam niye bu kadar, e Mevla ile konuşuyor dedi, mevzuyu uzatmak için dedi, laf açıyor. E şimdi burada da Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa ile görüşmüş diyor. Meseleyi baştan halletmedi de diyor. Kaç kere git gel yaptırdı diyor. Hani deseydi ki sen bu işi beşe bağla deseydi. Bir kere de hallolurdu bu iş. Fakat görüşmeye doymuyor Muhammed Mustafa yı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam çok seviyordu. Efendimiz buydu ki çıkarken dedi en şiddetlisi oydu. Sert. Ağladı hatta biliyorsunuz. İnerken ondan iyisini görmedim dedi. Musa'ya çok salavat okuyun dedi. Allahümme aleyhi ve sellem Muhammed. Ve ala seyyidina Musa ve Isa ve ala. Cemi'u'l-Embiyâ ve Nurselîn Musa'ya çok salavat okuyun sizi ondan çok düşünen bir peygamber görmedim sizin ne büyük şefaatçınız oldu Musa Salavatullâhı alânebine'l-i alâ Musa aleyhime cümâhîn Musa aleyhisselâm çok hakkı var üzerimizde ya yanmıştık biz hep cehennemde elli vakiti kim kılacak beş vakti kılamıyor millet ya hep gitmişti cehenneme Musa aleyhisselâm muracat muracat her sefer gidiyorum ya Rabbi takvif istiyorum beş indiriyor Yine Musa sema geliyorum, 40 indi, 35, 30 ya olur mu diyor? Git hafiflik iste, iste, iste. Işte. Rabbimle Musa arasında mevla mekandan münezzeh. Musa sema altıncı kat semada. Gide gele, gide gele. Her seferinde 5-5 indirerek namaz beşe indi. Dedi ya Muhammed buyur ya Rabb, beyk ve sadey. Emrin başını. Hünne hamsu salavatin kulle yevmin ve leyle. Her gün ve gecede de 5 vakte indirdim. Li kulli salatin 10. Benim hesabım bozulmaz. La vedde lokuvle deyye. Nezdimde karar değişmez. Söz bozulmaz. Ben ne farz etmiştim? 50. 1'e 10 yazdığım için bu 5'i de onla çarparak 50'ye yazıyorum. Ben yine farzımı kabul ediyorum. 5 kılandan 50 kabul ediyorum. Beş kılandan elliyi kabul ediyorum, benim kitabım değişmez, benim yazım bozulmaz. Böylece kim beş kılarsa elli vakit kılmış olarak kabul ediyorum buyurdu. Aldım kabul ettim, Musa Aleyhisselam'a varınca seninkiler beş de kılmaz dedi. Doğru dedi. Doğru dedi Musa Aleyhisselam. Durum meydanda. bir işi kaçıyor yani. Böyle iş olur mu? Ne gevşeklik ya. Elli olsa ne yapacaktık ya? Ya iki rekat iki yapmış hocam şey <gülüyor> Zaten iki rekattan toplasan yüz rekat eder. Yani yine kılardık. Kılardın da bunu abdesti zaten maşallah. İki de bir abdest mi? Senin abdestin tutmuyor ki. <gülüyor> abdest boz, abdest al. Yani Abdesthaneyle camide kalırsın, işler ortada kalır ama Mevla yasaydı kılacaktık değil mi? Kılacaktık ama Rabbim kolay etti. Dedim ki ey Musa, <gülüyor> Rabbime çok müracaat ettim, artık haya ettim. Utanıyorum Allah'tan, ben gideceğim diyeceğim ya Rabbi benim ümmetim beş de kılmaz. Mevlana ne buyuracak bana bu ne biçim ümmet böyle ümmet olmaz ne yapıyorum ben kabul ediyorum efendim beşi aldım ümmetime gidiyorum o zaman bir münadi Allah tarafından nidat ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farzımı kabul ettin ben de kullarıma hafiflik ettim artık al gidebilirsin bu namaz bize, bu mübarek gece verildi. Şimdi bizimle kafirlerin arasındaki ayrım noktası ne kaldı? Namaz. Namaz kılmayan bir Müslüman nasıl Müslüman olacak? Kafir de namaz kılmıyor, bu da namaz kılmıyor. Beş vakit namaza bu gece söz vermezseniz affalmazsınız. Yaptığınız dualardan kabul olmazsınız. Beş vakit namazı kaza edeceğinize dair, geçmiş kazalarınızda da kılacağınıza dair Allah'a söz vermezseniz, bir daha da bir vakit kazaya bırakmayacağım Allah'ım söz veriyorum demezseniz, Resulullah'ın ümmetinden haşrolmazsınız. Mahşerde Resulullah'ın ümmeti arasında bulunmazsınız. Durumunuz vahim olur. Bak bu hususta benden bir sohbet istediler. Dediler ki, hoca efendi, senin namaz kasetlerin var ama beşlidir. Bunlarda da ben ne anlatmışım o zaman? Namazın şartlarını, içindeki şartlar, dışındaki şartlar bayağı konu var. Beş kaset var biliyorsunuz namaz hakkında benim. Dediler ki bu böyle olmuyor. Biz insanlara namazın önemine binaen bir sohbet istiyoruz dediler. Bir kardeşimizin çocuğunun sünneti vardı. Burada, bu camide, ikindi namazında, ya dedim şöyle bir tenha tenha bir sohbet yapacağız. Bir iki saf cemaat olduk yani. Biz de çıktık kürsüye. Allah nasip etti bir buçuk saat burada konuştuk. 20-30 kişi, 50 kişiye konuştuk. Hiçbiriniz yoktunuz. Ama feyiz Allah'tan yani. Biz illa cemaat... İhsan efendinin babası vardı Allah rahmet etsin. Onu da tanıdım babasını. Efendiler onu çok bahseder. 500 kişiden aşağı vazetmem etmem derdi. Mübarek adam. Biz öyle değiliz yani. Biz şimdi cemaat bulursak da vazet. Bazı beş kişiye de vaaz ediyoruz. Bazı beş kişiye daha feyizli oluyor. Ancak, tabii o cemaatta namaz hakkında çok önemli bir sohbet yapıldı. Burada. Hiç kimsenin elinde yok. İlk olarak bu gece miraç gecesi, namaz gecesi, bu namaz sohbeti çıktı. Tek kaset. Görüntülü cd'si de var. Vcd mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Görüntülüsü de var, seslisi de var. Tek kaset. Namazın önemi neymiş? Namaz kılmayanın İslam'daki konumu neymiş? Bu namazsızın bir namazın hükmü nedir? Bu adam hangi sınıftandır? Hangi gruptandır? Ölse kimin ne olacak? Bu hadisleri okuduk. Şimdi tabi o konuya da girersek bu konudan çıkamayız. Size duyuruyoruz. Bu miraç gecesi farz olan beş vakit namaz hakkı için bu kaseti alın, dinleyin. insanlara da en mübarek sadaka, yarınki günde sadaka, en iyi sadaka, en iyi hayır. Al dinle kardeşim. Bir dinleyin de bakın bu namazsızlığı hiç imansızlıkla ne kadar yakın bulacaksınız? Şirkle namazsızlığı ne kadar yakın bulacak? Ne hadisler duyacaksınız? Bakın bakalım. Ondan sonra ben zannetmiyorum zerre kadar imanı olan artık namazsız durmayacak inşallah. Hep namaza başlayacak. Beş vakit namazı kaçırmayacaksınız. Bir vakti kazaya koymayacaksınız. Ben öyle inanıyorum. Çünkü Allah'a peygambere inanan o mağazı da dinlediği zaman artık imanı riske atmaz. Atmaz. Allah'ı secdesiz bırakmaz. Davet olunduğunda icabetsiz koymaz. Ya çağırıyor seni Rabb'in gelmiyorum Ya nasıl gelmiyorsun ya Secde etmanı diyor etmiyorum E iblisten beter oldun direnip duruyorsun ya Bir vakit iki vakit ne olacak bu namazsızlık ya Allah'ım ya Ya Rabbi, Rabbi ocaklarımızda namazsız bırakma Amin. Hanımlarımıza da beş vakit namazı kolay Çocuklarımızı da ehli salat eyle Amin. Ya Rabbi kıyamete kadar bir tane secdesiz nesil bize nasip etme ya Rabbi Amin. Namazsız abdestsiz eve uğursuzluk, hayırsızlık getirir. Evlerimiz, ocaklarımıza koyma bir namazsız abdestsiz ya Rabbi ya Şu gece hürmetine ya. Seni gören gözler hürmetine ya Rabbi. Amin. Onun için gayret. Bu mübarek gece. Namaz kaseti. VCD'si, sohbeti bunu alın. İnşallah çok fayda göreceksiniz. Yalnız bununla birlikte Aa arkadaşlar ben diyorum namaz namaz ondan sonra geliyorum nereye? Abdese geliyorum tabi. Niye? Çünkü çoğu da namaz kılıyor namazı sakat. Niye? Abdesi yok. Gidiyor, ayakta su dökünüyor, hiç istibrağı yapmadan, <gülüyor> kurulanmadan, pamuk kullanmadan, hemen abdes alıyor ve geliyor pat küt kılarken Mutlaka çıkan bir akıntıyla abdesti gidiyor ve abdestsiz secde yaptığından Allah muhafaza imanı da gitme tehlikesine giriyor. Bu abdest meselesi. Onun için namaz nerede kabul oluyor? Abdeste kabul oluyor. Halada kabul oluyor. Abdest hakkında da bir risale yazdık. Bunun çoğunu okumadınız. Allah size hayırlı bol bereketli vakitler versin. Faydalı ilimler versin. Fuzuli havadisleri, eğlenceleri bırakın da... Şimdi ölseniz mezarda ne sorulacak onu hazırlığa başlayın. Abdest Risalesini alın. Bu Risaleden ilk işiniz size farz taharet. istinca, istibra, abdest, gusül. Bir ufacık yerin kuru kalsa gittin. Sırat köprüsünde abdest ve gusülden bin sene tevkif olacak. Bin sene. Sırat köprüsünde. Abdest ve gusüldeki bir sakat gümbürdü cehenneme. Geçemezsin sıratı. Geçemezsin cennete. Evvela iman. İmanımız elhamdülillah var. Allah ehli sünnet itikadından ayırmasın. İkinci vazifemiz abdest ve gusül. Bunun kitabı var. Bu risalede size detaylı anlatılmış. Onu iyi bir hazmedin. Nasıl alacaksınız abdesti gusülü? Gelenek görerek değil. Kitaptan görerek. Ondan sonra bu namaz kasetiyle de inşallah namazın önemini anlarsınız. İnsanlara da bunu ulaştırırsınız. Sizin vesilenizle Allah ...kenar köşemizde, etrafımızda namazsız bir tane bırakmaz inşallah. Ondan sonra... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...buyuruyor... ...böylece... ...Musa aleyhissalatu vesselam... ...baktı ki ben bir daha müracaat etmeyeceğim... ...ihbit bismillah... ...peki Allah'ın ismiyle... ...in bakalım dedi... ...buyuruyor... ...hangi melek cemaatına rastlasam... Miraç'tan inmeye başladı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Semavatta meleklerle görüştü. Hangi meleklerle rastlasan bana dediler ki ''Aleyke bilhidâmeti ümmetine emret, kan aldırsınlar.'' Ümmetine emret, kan aldırsınlar. <gülüyor> i̇şte bu damardan kan aldırmak değil de, baştan aldırıyoruz, eskiden boynuzla, şimdi bardakla dağılıyorlar. Ondan sonra vücudun ağrıyan yerlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ayda bir kere aldırırdı. Yahudi kızı onu zehirleyince hemen cibril geldi başının tepesinden kan aldır, hem büyü bozar hem zehirin zararını defeder diye o hicametle hayat buldu elhamdülillah. Onun için kan aldırma sünnetini biz yapıyoruz yine. Siz de buna dikkat ederseniz büyük sağlık kazanırsınız. Melekler emrettiler ümmetini emret kan aldırsınlar. Ondan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inişe geçti. Tam diyor, birinci kat semaya baktım. Birinci kat semanın altında karkaşalar, karışıklıklar, dumanlar, gürültüler, sesler dedime cibril. Bunlar nedir? Buyurdu ki havlai şeyatın yhumun aleyyu min beni adem letefi unefik algısl semavatvelar. Bunlar şeytanlar göklerden kovuldular ama birinci kaç semanın önünde duruyorlar, dolanıyorlar. İnsanların gözlerini boyuyorlar. Göklerin yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür etmelerine engel oluyorlar. Ve dâlikeler e'acibe. Eğer bu şeytanlar olmasa, bunların bu kargaşası olmasa insanlar göğe baktıkları zaman acayip kudret ayetleri görecekler. Orayı bile gidiyor Allah-u Teala'nın müsaadesiyle fezada, atmosferde demek. Efendim, insanların görecekleri bazı ayetleri, tefekkür delillerini engellemeye çalışıyorlar. <gülüyor> allah gözümüzden perdeleri kaldırsın, kalbimizden perdeleri kaldırsın. Göklerde, yerlerde ne varsa Allah bizim içimize koymuş. allah Teala en büyük alemi bizim içimize dürmüş koymuş. Kendimizde arayalım inşallah. Bütün ayetleri kendimizde arayalım. Allah'ın zikrine yönelelim, içimizde neler göreceğiz. İnşâallahurrahman 34 AE 584 Kartal acilen alınacak Dükkan önü diyor Bu saatte dükkan mı kaldı ya? Evet Bu araç sahibi diyor Yolu açsın Şimdi indi Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa'dan yeniden geldi Mescidi Haram'a ne kadar zamanda geldi? Sabaha yakın geldi. Bazı alimler diyorlar üç saat, bazı alimler diyorlar dört saat. İmam-ı Sübki diyor ki saniye tutmadı diyor. Çünkü neden? Bak dört beş saattir anlatıyoruz. Kaç gündür? Bunlar da bir şey değil. Altı ay bir senede anlatacağımız kadar rivayet var. Ancak burada zaman mefhumu devreden çıktığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece çok kısa bir zaman içerisinde miracı tamamladı. Geldi Ümmü Hanî'nin evine. <gülüyor> Sabah oldu çıkacak. Ümmü Hanî de o zaman Müslüman değil. Dedi ona ki: "Ya sen nereye kayboldun dedi bu gece?" Dedi: "Gittim işte şuralara şuralara şuralara." Yani o inandı. Resulullah'ın yalanı çıkmamış. İnandı fakat şimdi dedi tam inerken biraz üzüntülüydü. Hazreti Cibril dedi ki: seni niye üzüntülü görüyorum? Dedi evvela üzüntüm Rabbimden ayrılardır. Çünkü allah Teala'yı görünce öyle bir lezzet aldı ki dedi ya Rabbi ne olur beni buradan gönderme ben burada kalayım. De. Mevla buyurdu ki Habibim sen burada kalırsan ümmetini buraya kim getirecek? Sen şimdi git ümmetini davet et onlara namazı öğret vazifelerini öğret sonra sen zaten bana geleceksin ama ümmetin de peşinden gelecekler. Şimdi burada kalırsa hiçbir ümmetin cenneti göremeyecek. Öyle bir üzüntü çekti ki, Allah'tan ayrılması ne demek? Sevgiliden ayrılması ne demek? allah Teala'yı görenin onu bırakması ne demek? Bu hususta ne buyurdu? مَا اُوذِيَ bir مِسْلَ مَا اُوذ۪يتُ Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Alimler diyorlar ki, öbür peygamberlerden asılan oldu, kesilen oldu. Ne eziyetler oldu, Rasulullah bu kadar eziyet olmadı. Niçin böyle buyurdu? Diyor ki, Hiçbir peygamber Mevla'nın cemalini görüp de ayrılmadı. O dostun, o sevgilinin cemalini müşahede ayrılmaktan büyük acı yoktur. Onu Resulullah tatlı sallallahu aleyhi ve sellem. Kim için tattı o acıyı? Bizim için tattı. İstese kalabilir Mevla ka müsaade ederdi. İdris aleyhisselam çıktı cennette kalmadı mı? Kaldı. Resulullah da kalırdı ama ümmetini tercih etti. Yine geldi bizi davet etti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sabah olunca dedi ki, ben dedi ümmetime tebliğ edeceklerim var. Cibril dedi ona, niye sen üzüntülü görüyorum dedi ki, şimdi bu haberleri vermem gerekiyor ama bunlar beni inkar edecek. Birkaç tane inanan var, onlar da dinden dönebilir. Çok üzülüyorum deyince Hz. Cibril dedi, korkma Ebu Bekir sana inanacak, tasdik edecek, o sıttıktır dedi. Ta o zaman gökten ismi sıddık olarak nazil oldu. Şimdi cübbesini giydi çıkarken, Ümmühani cübbesinden asıldı. Ne olur dedi, ben inanıyorum da bunları dışarıda anlatma dedi. Dedi ben Rabbimin tebliğini yapacağım. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ya bunlar seni inkar eder, alay eder, dalga geçer dedi. Biz üzülürüz, yapma dedi. Ümmühani'nin elinden böyle cübbesini çekti. O, o tutmuştu, çekti kurtardı, çıktı. Kabe'nin yanına sallallahu aleyhi ve sellem geldi Ebu Cehil Allah'ın düşmanı o arada yanına geldi oturdu dalga geçer vaziyette Hel bir şey. ne var ne yok dedi yani o bilmiyor gece gidip geldi konusu yok yani o normal orada oturuyor diye geldi dedi ki bir şeyler var mı yine dedi sen bir şeyler getiriyorsun iki de bir, bir haberler ne dedi, çok büyük şeyler var dedi yani. Neymiş dedi? Hiç dedi, dün gece biraz gittim de dedi bir yerlere ben ha. gittin dedi? Mescid-i Eksa'ya kadar gittim dedi. Beyti e gittim dedi. Aa, sonra da şimdi aramızdasın değil mi? Geldin dedi. Geldim dedi. Evet. Dedi ki Şimdi dedi dur dedi dur şimdi dedi. sen tek başıma bana anlatma dedi yazık olmasın dedi milleti toplayalım da dedi öyle anlat şimdi dedi düşünüyor ki ulan zındık divane kendisi gibi zannediyor <gülüyor> yani diyor şimdi bana teke tek söyle. milleti çağırırsam yok öyle bir şey demedim derse rezil olurum dur dedi milleti toplayayım da onlara da anlatsın herkes şahit olsun dedi serseriye bak ya Resulullah'ın zaten aradı o topla dedi ya bütün milleti topla da bir kere de bu iş bitsin yani bunu tebliğ edeceğiz O. Bağırdı, Mut'hum İbn-i Adi Kafirlerden geldi Dinliyorlar Anlat bakalım dedi <gülüyor> Ey Kureyş bütün kabileler toplan. Bak size anlatacak Meclisler aklı geldi bütün insanlar oturdular Anlat bana anlattıklarını anlat dedi Dedi Resulullah dün gece beni götürdüler Nereye? Beyti Maktis'e daha oradan ilerisini söylemiyor ha. Yedikat gökler falan onlar hiç söylemiyor. Mescid Eksağ'ya gittiğini söylüyor. Şimdi... Sonra dediler şimdi aramıza geldin he? Evet geldin. Kimisi başladı ıslık çalma, Uuu. Kimi başladı... El çırpmağa. Kimi... Kimi böyle çenesine koydu kafası. Ne diyor bu ya? Mutlum i̇bn dedi ki... Bugünden evvel dedi, dediğin şeyler yenir yutulur dendi de... Buna dedi hiç izah bulamıyorum. Hiç izahı yok. Fakat Biz dedi Mescid-i Eksa'ya gitmek için dedi develerin ciğerlerine vura vura vura bir ay iki ay gidiyoruz. Bir ay iki ay geliyoruz. Yani ayakları devenin ciğerine doğru vuruyor. Sağoluz oğlum. Sen bir gecede gittin geldin. Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki dedi. Ben şahitlik ediyorum ki sen yalancısın dedi. Tövbe yarabbi, seni tasdik etmeyeceğim. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'a haber gitti. Dediler ya gelsene senin adamın neler söylüyor. Ne söylüyor dedi ya, yolda konuşurken geliyorlar. Dedi ki işte dün gece e sağ gitmiş gelmiş, ben daha görüşmedim dedi. Siz ondan duydunuz mu? Duyduk dediler. Duydunuzsa sadıktır, doğrudur dedi. Hiç yalanı yanlış yoktur dedi. Hemen yetişti. Tam Mut'un İbn-i sözünü duyarken Ey Mut'un dedi. Ne kötü bir şey söylüyorsun. Ne kadar yalan konuşuyorsun dedi. Bu zaten mı böyle diyorsun dedi. Bu zamana kadar bir yalanını mı gördün de şimdi ona yalancı diyorsun. Vallahi şahadet ediyorum o sadıktır dedi. Daha hiçbir şey duymamış ha. İşte bu Bekir Sıddık böyle olunuyor. Dediler yahu sen ne biliyorsun da ne, neye doğru olduğuna şahitlik ediyorsun. Bak duydun mu sen Mescid Eksa'ya gitmiş gelmiş bir gecede bunu. Dedi o ne ki dedi ya. Sabahleyin dedi yedi kat semanın fevkinden ne vahiyler geliyor ona dedi ya. Bu çok basit bir şey dedi. Bir sabahta dedi ona ne vahiyler geliyor yedi kat zamanın fevkinden. Bir anda. Bunda ne var dedi ya. Peki dediler dur bu meseleyi çözmek için. İçimizde me Mescid-i Eksa'yı gidenler var mı? Var. Parmak kaldırsın şunlar. Peki siz orayı biliyorsunuz, gelin siz öne. Tamam. Resulullah dediler ki, sen bize Mescid-i Eksa'yı tarif et bakalım. Dağın neresinde? Ne kadar yakın? Kaç kapısı var? Kaç penceresi var? Kaç girişi var? Binası nasıl? Heyeti nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı anlatmaya. Şimdi diyor, anlattım, anlattım, anlattım. Biraz tabii diyor, karıştırdım. Çünkü diyor, ben oraya gece gittim, gece çıktım. Gündüz gözüyle bir şey görmedim. O zaman böyle lamba yok, ışık şey yok. Nur var tabii. E peki, şimdi öyle bir sıkıldım ki diyor, beni inkar edecekler, daha hayatımda öyle sıkıntı görmedim diyor. Allah Allah. Sıkıntıya bak şimdi. Ne yapacağım? Bir de baktım diyor, akilin evi var, orada yakın, Efendimiz'in amcaoğlu, hastanenin kardeşi o. Onun evinin oraya diyor Allah, Mescid-i Eksa'yı getirdi koydu diyor. Onlar görmüyor, ben görüyorum diyor. Aynı, canlı yayın yani. Siz şimdi oluyor ya, şu anda seyredebiliyorsunuz canlı Mekke'de ne olduğunu. Aynı öyle Allah getirdi, Mescid-i Eksa'yı koydu önüme. Şimdi ben diyor, kaç kapısı var diyorlar, sayıyorum diyor kapıları. Sayıyorum diyorum mesela şu kadar kaç penceresi var sayıyorum şu kadar kapı kapı sayıyorum diyor Ebu Bekri Sıddık diyor <gülüyor> Sadek de Sadek de doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun Eşe Dönneke de Resulullah devamlı tasdik ediyor onlar inkar ediyor. Neyse tarif tavsiye bitti sadede gelelim dediler ki tarife gelince vallahi tarif tıpa tıpına doğru çıktı ancak Ebu Bekri Sıddık'a dediler ya bu tasdik edilecek iş midir? Sen bunu nasıl tasdik ediyorsun? Bu bir sihir ve büyü meselesi olabilir. Bu çünkü sağlığında oraya gitmemiş, biz biliyoruz. Yani bunun büyüsü çok kuvvetli bir büyüdür. Bu, bu kadar hüneri olabilir. Sihirde böyle şeyler var. Sen dediler bize bir şeyler daha söyle bakalım da belki inanasımız gelir. Dedi ki bizim şu kafilemizden haber ver, biz bir kafile çıkartmıştık. Ne zaman dönecek, nerededir? <gülüyor> Dedi ki sizin kafilenizi, <gülüyor> Miraç'tan dönerken Ten'in var ya Ömre Mescidi, Ten'imin oradaydılar dedi. Onlara dedi selam verdim. Sesimi duydular beni görmediler. Aaa Muhammed'in sesi diye bağırdılar dedi. Ebu Bekri Sıddık kafileden bir su koymuş bir deveye. O suyu da yolda kimse içmemiş o zamana kadar. Ebu Bekri Sıddık'ın suyu yine nasip olmuş. Halbuki Rasulullah susamış da değil, alamet olsun diye. Onların dedi bir devede onlar hala su var biliyorlar, ben o suyu aldım içtim dedi. Onu da sorarsınız önceden sonra da suya bakarsınız dedi yani var mı yok mu diye dedi. Ne zaman gele dediler, çarşambaya burada olur dedi. Zaten Resulullah Mehraç'tan döndü, i̇şte pazartesi. Çarşambaya burada olur dedi. Ondan sonra dedi ki, Ravha'da Medine'ye 2000 mesafede bir kafilenizi gördüm. Devesini kaybetmiştiler dedi. Sonra o deve, ben ondan hizasına geldim, deve beni gördü dedi. Kaçtı, kaçarken düştü, kırıldı bir tarafı devenin dedi. O kafileden de o deveyi görürsünüz dedi. Üzerinde iki çuval vardı dedi. İki çuval, birisi alacalı renk, birisi siyah. efendim. Önlerinde bir alaca renkli deve gelecek dedi. Kafilenin önünde o deve var. Böyle tarifleri yaptı. Dediler ki şimdi biraz daha e, iddialı konuştun ama bunların tabii gelmesi lazım ki dediğinin çıkıp çıkmayacağı belli olsun. Şimdi biz bir karar vermeyelim, hele bekleyelim. Çarşamba günü sabahı, sabah namazına kalkmaz gavurlar, hepsi kalkmış. Güneş Doğarken gelir dedi. Çarşamba sabahı güneş doğarken gelir dedi. Bunların hepsi böyle Beklentiye girdi. <gülüyor> Yolda kafile biraz Geri kaldı. Tam güneş doğarken Gelecekken Efendim Bir saat sonraya kalacak durum oldu allah Teala Habibi'ni yalancı çıkarmamak için Güneş'in doğuşunu bir saat geciktirdi. Allah bu Celle dur dedi mi Güneş'e, durur. Bu mucize elinden tabi, feleğin düzeni şaşmaz yani, bunlar mucizedir, bu gibi işleri kıyas etmeyin. Hz. Ali Efendimiz de bir keresinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelirken Rasulullah Efendimiz onun koynundaydı, hiç kıpırdayamadı vahiyin ağırlığından, Güneş battı. İkindiyi de kılmamış, Efendimiz Vahiyden ayıldı dedi. Ya Ali ikindiyi kıldın mı? Kılmadım ya Resulullah. Eyvah. Ya Rabbi bu Ali senin ve Resulünün taatındadır. Döndür güneşi geri ikindiyi kılsın dedi. <gülüyor> Hazreti Ali'ye de bu mucize zuhur etmiştir. Güneş geri dönmüştür battıktan sonra. Resulullah'ın mucizesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş bir saat durdu. Tam güneş doğarken birisi dedi aha vallahi güneş doğuyor. Öbürü de aha vallahi Muhammed'in dediği kafile geliyor. Ön dedi alacalı deve. Geldiler. Ne var ne yok? Muhammed'e rastladınız mı? Bir sesini duyduk dediler. Hele gel şu deveyi getir bakalım. Efendim bu deveden suyun içtiniz mi? İçmedik de. Bir de baklar içilmiş. Rasulullah'ın dediği. Sonra oradaki kafile, öbür kafile geldi. Ya sizden bir deve kaybettiniz mi? Kaybettik. Bir tarafı kırıldı mı? Kırıldı dediler. Kaçtı, kaçarken bacağı kırıldı deven. Onu da söylediler. O zaman bunlar tamamen itirafa mecbur kaldılar. Ancak İman, Allah'ın hidayetiyle olduğundan dediler ki bunun işi çok büyüdü, bu bizim bildiğimiz normal büyücülerden değil. O kadar hünerlenmiş ki bu nereden okumuş, kimden yetişmiş, biz de bilmiyoruz. Bizim içimizde de böyle bir büyücü yok. Bu nasıl yetiştiğini şaşırıyoruz, kaldık dedi Hiç yalanı çıkmamış insanın, bu kadar doğru haberlerini inkar ettiler. Ond için Allah Teala ne buyuruyor? Estaizubillahi bismillahi <SASS> ve ma fil qur'an. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ illa طُغْيَانًا كَب۪يرًا Habibim, sana o miraçta gösterdiğimiz mucizeyi insanlara bir fitne yaptık. Bir kısım Müslümanlar var idi, bu Ebu Cehil'in yaykarası ile dinden döndüler. Dediler ki biz sana inanmıştık ama şimdi sen çok büyük bir iddiada bulundun biz de rezil olacağız, biz inkar ediyoruz dediler. Müslümanlar dinden çıktı. Ama beklediler ne zaman ki o Resulullah'ın buyurduğu kafileler geldi onlara da haber verdi, onlar yeniden imana döndüler. Elhamdülillah. Onlar kurtuldu. İşte mucize neye yaradı? O eksisten iman edenin imanını tecdit etmesine yeniden sağlamlaştırması yaradı. Ama öbür kafirleri inandırmadı. allah Teala buyuruyor. Biz onları tehdit ediyoruz. Biz onlara uyarıyoruz. Biz onlara ayetler gösteriyoruz. Ama bu onların ancak azgınlığını artırıyor. Bak şimdi şu vaazları dinliyorsunuz. İmanınızı artırıyor. Nurunuzu artırıyor. Ama bazıları da bunları dinliyor. Kafirliğine kafirlik katılıyor. Bu olur mu böyle de palavra? Bu da nasıl iş Halbuki şu andaki işte <gülüyor> teknolojide hesabı kitabı yapıyorsun. Ne Bu denilenlerden neler? Uzak mesafelerin yakınlaşmasıyla ilgili ne kadar gelişmeler oldu değil mi? Üç aylık yollar bir saatte şu anda kat ediliyor değil mi? He? Üç aylık yol, bir saat şu anda. Değil mi? Zaman meselesinde. Efendim. Nereden nerelere ulaşılıyor değil mi? Neresi şu anda anında önünde hazır olarak canlı görünüyor değil mi? Dünyanın bir tarafını seyrediyorsun şu anda olduğu haliyle orada ne oluyorsa. Değil mi? Neler? E bunları kullarına bu sebepleri yaratan Allah, Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem, o kadar manevi sebepler yaratamaz mı? Bu Allah'ın kudretine göre nedir? Buna inanmayan kafirdir. Allah bize iman nasip etti elhamdülillah. Allah'a bu imanımızı emanet ediyoruz. Bu gece kendisini gören gözler hürmetine, Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem imanımızı artırmasını, günbegün gün nurumuzu artırmasını, onun sünnetine bizi döndürmesini, yolunda yaşatmasını, onun yolunda iman üzere öldürmesini, kaldırmasını, habibiyle buluşturmasını niyaz ediyoruz. Bu mübarek gece hürmetine şimdi dualar yapacağız. İnşallahü Rahman Allah Teala bu cemaatla yapılan dua asla reddolmaz. Burada bulunanlardan mutlaka kabul olanlar, affolanlar var. Öbürleri de onlara bağışlandır, Toptan pazar, bir kişi mahrum olmaz. Hiç bir tane buradan Hadis sahihtir. Benim dostlarımın arasında oturan ne olursa olsun zerre kadar imanı varsa mahrum olmaz. Evet. Efendim kardeşlerim. Şimdi bir kaç husus duyuruyorum. Ondan sonra hemen istiğfarlar yapalım ve dualar yapalım. Namaza duralım. Evet. Dualar yapacağız. Çok arzu halleriniz var. İnşallah hepsine birden Allah Teala Miraç dersi hürmetine fazl keremiyle muamele buyursun. Şurada bir lokanta açıldı. Hemen aşağıda, Bolu Lezzet Lokantası diye. Solda hemen muhtarlığın altında. Bu kardeşlerimize de burada güzel bir hizmet eden yer yok idi. Bunlar açtılar. Biz de geçen gittik misafir olduk. Dedim ki bak, etlerin besbeleli olması şart şu şekilde, şuralardan temin edeceksiniz. Tavuklar, bu tavukları makineyle kesiyorlar. İslami marketlerde bunları satıyorlar. Halbuki makinenin kestiğinde, makinenin <Sessizlik> <Sessizlik> doldur, öbür melek amin. Verenin yeri eksilmez, kat kat artacak. Allah'a Resulüne inananlar, miraç dersini duyanlar, ne verirseniz Allah yerini dolduracak. Allah yoluna verenlerin hasatları bitmiyor ticaretleri kesada uğramıyor. Öbür melek metdua ediyor. Allah muaccelimim şingin telefa. Ya Rabbi kim kısarsa, keserse, biz hayırlar hürmetine Allah Teala sıhhat, afiyette daim etsin. İnşallah çalıp çocuklarımızın da bela alanı defetsin inşallah. Şimdi bu mübarek gecede evvela bu verdiğimiz günden bu yaşa kadar Allah'ın razı olmadığı ne iş yaptıysak hepsini bir gözden geçirelim, aklımıza getirelim, pişmanlıkla düşünelim ve istiğfar edelim. Buyurun. Tüm hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. ve Aşkafır Allah Azze ve Celle, elahi elahi Laahu elhi al Quyum ve tubulehi. Aşkafır Allah, zel Jalal ve من جميع الذنوب والآثام Amin Sübhane Rabbiyel Ali'l-Ala'l-Vehab Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursaleen Muhammedin ve ala ya alimu ya halim Ya alimu ya azim La ilaha illa teulana illa iyyaka fa'afu anna Ve ve minna Allahü Teala Nabiye Nam Muhammeda, sallallahu aleyhi ve Allahü Teala şuuxana, خیرالجزاء. al cennet, ma qarribileyham, qabil ma amel, nesuluk bimina النار, ma qarribileyham, qabil ma amel. Allahum naseluk bimnixir, Muhammed, sallallahu aleyhi sallam nesuluk bimşer, müstahakem nabiukem Muhammed, sallallahu aleyhi sallam. Ve ante müstehan, falek al belağ ve hamle ve la kuvveten la billahi alahe azim Allah minala salihe min al kulli aajli ma aajli ma alimna minu malemna alam nayudu bekmin al shari kulli aajli ma aajli ma alimna minu malemna alam Allah maa qadhi telna maa qadha fajala kabute rosheda Allahumma rabbanatina minu karahmette mihilana mina rosheda Allahumma rabbanatina fi dunya hasana fafi laakhirati hasana waqina a'dab al nahr ya aziz, Ya Ghaffar Ya Erhemen Rahimin, Ya Erhemen Rahimin, Ya Erhemen Rahimin Gecemizin bereketlerine bizleri nail eyle Amin. Bu gecede mahrum olanlardan olmaktan muhafaza eyle Mubarek gecede 12 rekata kılmaya muvaffak eyle Amin. Peşinden makbul dualara muvaffak eyle Masiyet için dua ettirme bizi Ya Rabbi Hayırlı dualarımızı kabul eyle Umduklarımıza nail eyle Korktuklarımıza emin eyle Buradan dağılmadan boyunlarımızı cehennemden azat eyle bir daha canımızı cehenneme satmaktan muhafaza eyle. Amin. Amin diyen dillere ateş değdirme. Amin. Buraya gelen cesetlere cehennem ateşi değdirme. Amin. Ya Rabbi bu mübarek mihraç gecesi hürmetine bu miraçta görülen bütün faziletlere bizi nail eyle. Miraç gecesi gösterdiğin bütün korkunç ayetlerden bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi azabından kazabından sığınıyoruz sen muhafaza eyle. Ya Rabbi bu mübarek gecede farz ettiğin namazın hakkını ifa etmek bize nasip eyle. Ölünceye kadar bir vakit namaz kazaya bıraktırma Ya Rabbi. Uykumuzu hafif et ya Rabbi. Sabah namazına kolay kaldır bizi ya Rabbi. Gündüz namazlarında meşguliyetlerimizi azalt ya Rabbi. Namazı gözümüzün nuru eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu namaz ehli eyle ya Rabbi. Yavrularımızı namaza ısındır ya Rabbi. Ailelerimizi namaz ehlinden eyle ya Rabbi. Bir namaz, bizim etrafımızda bir namaz koyma ya Rabbi. Sen fazla ı Kerem'inle ya Rabbi zikrine şükrine karşı bize yardım eyle. Ya Rabbi eğlence sevgilerini kalplerimizden ihraç eyle. Haram şeyvetleri bizden izale eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazlulukerim, ibadet, taat ve dua, zikir, sevgisini, muhabbetini kalbimize ilka eyle. Amin. Dünya sevgisinden bizleri muhafaza eyle. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi iman selametle yaşayıp ölmek bize nasıbe eyle. Amin. İmanımızı kaybettirecek inançlardan, sözlerden, ilimlerden, fikirlerden, yanlış batıl inançlardan bizi muhafaza eyle. Ehli sünnet vel cemaat dairesinden bizi çıkartma Ya Rabbi. Bu yolda yaşat, bu yolda öldür bizi ya Rabbi. Sen Fazl-u Kereminle ya Rabbi, Bütün ayetlerine, mucizelerine, gün be gün tasdiki artan kullarına ilhaka ile imanımızın nurunu ziyade eyle ya Rabbi. Kalplerimizdeki günah kirlerini, paslarını sil ya Rabb izale ile. Bu gecede kalpleri ölmeyenlerden eyle ya Rabbi. Kalplerin ölmeyeceği amellere bizi muvaffak eyle ya Rabb. Ya Rabbi sen Fazl-u Kereminle yoluna yardım edenlere çok yardım eyle ya Rabbi. Helal rızıklarla merzuk eyle yarım, Haramlardan şüphelerden beri eyle ya Rabbi. Bu yolun manilerini izale eyle yarım. Yardımcılarını ziyade eyle yarım. Bu sohbetleri yayan, duyuran, tebliğ edenleri de bu sohbetlere ortak eyle yarım. Duyurduğumuz insanların kalbine hidayetler ihsan eyle. Bir kere dinleyeni bu yola cezbe eyle, yarım. eyle ya kalplerini dinle taatına döndür ya Rabbim. Bizim de kalplerimizi bu yolda sabit eyle. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Bizi idade erdirdikten sonra bizi bu yoldan ayırma ya Rab. Tarafından rahmetlerini hibe ile ya Rab. Sen karşılıksız veren ve hapsın ya Rabbel Alemi. İçimizde borçlu kullarım var. En yakın zamanda ödeme imkanları yarat ya Rabbi. İçimizde işsizler var. Hayırlı işler nasip eyle. Evlenemeyenlere hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi hastalar var. Acil şifalar ihsan İçimizde ne derdi olan varsa belki derdini de bilmiyor. Derman halkayla ya Rabb. Oralardan şifasını verip çıkart ya Rab. Şimdi biz affetmedik bir günahkar bırakma yarım. Kaybını buldurmadık bir ziyankar bırakma yarım. Hidayete erdirmedik bir dalalette bırakma yarım. Şifa vermedik bir hasta çıkartma yarım. Duasını kabul etmedik bir bedbaht mahrum bırakma yarım. Sen fazla kereminle ya rabbel alemin. Bu mübarek gecede Habibi'nin yaptığı ziyaret hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem onunla yaptığın halvet hürmetine, ya Rabbi üzüntülü, kederli kalplerimize rahmet eyle yarım. Dualarımıza icabet eyle yarım. Sen bizlere ikram eyle ya Rabbi Sen bizleri mahrum etme ya Rabbi Bu kulların senden habersiz abimden, Dininden habersiz Bunlara da hidayet eyle Bunlara nasıl ulaşacağız imkanlar bize yarat ya Rabbi Sen bu kullarını Dinle taatına ya Rabbi hizmetçi eyle Kur'an'la kitabına bağlı Hizmetçi eyle ya Rabbi Bu cemaate gelenleri kaydırma ya Rabbi Eskiden gelip şimdi gelmeyenlere de Hidayet eyle ya Rabbi Gelmelerin nasip eyle ya Rabbi Kalplerini döndür çevir ya Rabbi sen fazbu kereminle ya rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bu daveti her yere ulaştıracak imkanlar, sebepleri sen yarat ya Rabbi Her tarafa ulaşsın ya Rabbi, duyanlar inansın ya Rabbi Bu yola gelsinler ya Rabbi Miraç gecesi e, beyan edilen müjdeler ersinler ya Rabbi alemin ve ya hayran nâsirin Bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle Amin. Sağ olsalardı cemaatimizde olacaklardı <gülüyor> Miraç gecesi Şeydoğlu, Celle ağabey, Mehmet ağabey külliyeden dönerken kazada vefat ettiler Ha onlar gibi nice cemaatlarımız ya Rabbi şimdi sağ olsalar sohbette olacaklardı. Şimdi kabirde yatıyorlar. Onların da ruhunu müşterek eyle ya Rabbi. Ay. Ve bu cemaatin geçmişlerine rahmet eyle. Ay. Buraya sohbete gelenlerin geçmişlerinden azapta olanlar varsa bu sohbete katılmaları bereket. Onların da azabını dindir ya Rabbi. Ay. Kabir azablarını kaldır ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi alemin hasta olan bütün kullarımıza acil şifa cemaatten kardeşlerimiz zulme uğradılar, vuruldular. Onları da acil kaldır Ya Rabbi. Şifalarını, dertlerine, devalarını ihsan eyle. Ya Rabbi, Alemin. Daha ne sıkıntısı olanlar varsa bütün müşkillerimizi hallu asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Bu cemaatta içlerinde muratlar tutuyorlar. Dileklerde bulunuyorlar. Bu cemaatle yapılan dua asla reddolmaz Habibim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar gelen insanlar, genç yaşlı kardeşlerimiz hepimizin Dertlerimiz var, dileklerimiz var, sıkıntılarımız var. Bu gece seni gören gözler hürmetine ya Rabbi. Bizi bütün dertlerimizden, kenderlerimizden halas eyle ya Rabbi. Amin. Günah yüklerimizden halas eyle ya Bizi kuş gibi hafif kaldır ya Rabbi. Amin. Buradan tertemiz çıkar ya Rabbi. Amin. Bizi bir daha bulaştırma ya Rabbi. Amin. Seni emiracada kavuştur ya Yaşadığımız müddetçe yolunda buluştur ya Rabbi. Amin. Bizden evvel ölenlere ya Rabbi. Askerlerimiz, polislerimiz şehit oluyorlar. Onlara da rahmet eyle. Vatanın müdafaa uğrunda, muhafaza uğrunda, terör belasından şehit oluyorlar, onları da ya Rabbi cennette en yüksek derecelere nail eyle. Ay. Ve ya Rabbi vatanımızı bölünmekten muhafaza Ay. eyle. İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza Ay. eyle. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ya Rabbi bu Yahudi durmuyor, böldürmek gücü planlar kuruyor, bir tarafını ayırmak istiyor, dünyayı kaynatıyor. Sen bunlara fırsat verme ya Rabbi. Ay. Sen birliğimizi dirliğimizi bozma ya Rabbi. Ay. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Müslüman kanına bizi sokma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tahriklere kapılmaktan muhafaza eyle. Utalığı karıştırmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbi sen sükunetle, sekinetle dinini yaşama fırsatı bize ihsan eyle. İslami hürriyet nasip eyle. Kur'an'ı yaşama hürriyeti nasip eyle. Habibinin sünnetini yaşatma imkanları bize nasip eyle. Vatanımızda bizi emin eyle ya Rabbi. Evlerimizde olacaklarımızda emin eyle. Ya Rabbi gelecek İstanbul'un beklediği zelzele afetini bertaraf eyle ya Rabbi. Gazı yavaş yavaş çıkartma kadirsin ya Rabbi. Birden patlatma ya Rabbi. İstanbul'u yıkma ya Rabbi. Bu camilerimiz sana emanet, medreselerimiz, mukaddes yerlerimiz, Halid İbn Zeydeb'a, Yübel Ansari Hazretleri hürmetine, Habibin evinde misafir etti, komşumuz şefaatçımız, onun hürmetine İstanbul'u bağışla ya Rabbi. Bütün cemaatlarımızın ervahine ve buraya şu anda sohbete gelip kabirde yakınları bulunup hediye bekleyen Müslüman olarak ölmüş kardeşlerimiz ruhları için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en Muhammedun abduhu ve Şu saatte ulaştır isale ile yarım. Ruhları nişade ile kabirleri nur ile yarım. Bizleri de o hall halen arkamızdan böyle okunmak nasib ile yarım. Amin. Ruhları için El Fatiha.